Oh Çıkkastı Merhaba kainat. Bugün 14 Ocak Salı. Yıl 2020, ay 1, gün 14. Kasım 68. 1441 Hicri Cemaziyelevvel 19, 1435 Rumi Ocak 1. Fırtına, soğuk. Büyük saatli marif takvimi. Merhaba herkes Açık Radyo Burası 94.9 ve Açık Gazete Programı başladı Ben Ömer Madra, Can Tonbil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz Emre Gümşer ve Lobitayar da de bize destek veriyorlar Günaydın Günaydın Açılışı antik bir müzik aletiyle Ludis Kayeniki'nin çaldığı Karpurnia adlı parçayla yaptık Enstrümantal bir parçaydı. Neden çaldığımızı da bunu şimdi Eduardo Galeano'ya bakarak anlayalım. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. alya Gece'nin sesleri. İlsadan önce 44 yılının bir gün doğumunda Karpurnia ağlayarak uyandı. Rüyasında bıçak darbeleriyle delik deşik olmuş kocasının kollarında can çekiştiğini görmüştü. Karpurnia rüyasını kocasına anlattı ve ağlayarak dışarı çıkmaması için yalvardı ona. Çünkü orada onu ölüm bekliyordu. Ama Pontifex Maximus, ömür boyu diktatör, ilahi savaşçı, yenilmez tanrı bir kadının rüyasını ciddiye alamazdı. Jül Sezar onu eliyle kenara itti ve Roma Senatörsuna doğru ölümüne yürüdü. Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Un, dos, por mi, por ti, por mis compañeros por mi, por ti, por mis compañeros Yo y santo está quemando yayıncılık Evet, tarihte bugüne geçmeden Saadli Marif takviminden Başkaca ...doğa defterinden... ...deniz gezginin hazırladığı... ...2020... ...14 Ocağı'nda... ...ne varmış bakalım... ...fırtına diyor zaten... ...Karakoncolos fırtınası var... ...bugün... ...soğuklar iyiden iyiye kendini gösterdiğinde... ...Karakoncolos adlı bir cadının... ...etrafı... ...etrafta dolaşmaya çıktığına inanılıyor... ...Karakoncolos bir hastalık cini... ona Jogolos da deniyor... Açıkta bırakılan yiyeceklere tükürüp işeyerek hastalık yayıyor. Uykusu derin olanın adını fısıldayarak sokağa çağıran jogolos insanların soğuktan donmasına sebep olabilirmiş. Hmm. Ondan korunmak için pancar pişirip eşiğe gömmek, lohusalara uykusu ağır olanlara pancar yedirmek iyi. Yunanca'daki gökeninden dolayı Karikancari diye de anılan bu karanlık cinini evlerden uzak tutmak için Geceleri ateş, ocak söndürülmüyor ve içine tütsün diye şifalı sedef otu bırakılıyor. Kış yarısı cini kara konca olsun, bugünlerde sokaklarda elinde bir tarakla dolaşıp insanların önünü kestiği, onlara nereden gelip nereye ne adlarını ve evlerini sorduğu söyleniyor. Ona cevap verirken kara kelimesini kullanmayı unutmamak, koncalosun gazabından korunabilmek için elzem. Karakoncalos günlerinde tarakları orta yerde de bırakmamak gerekiyor. Bazı yörelerde koncalos denizden fırtınayla çıkarak dağ eteklerine dek ulaşan bir soğuk cini insan kılığında dolaşıp buzağlara ve çocuklara musallat oluyor. Bu yüzden de Karadeniz'de koncalos karnını doyurup çabucak denize dönsün diye Karakoncolos fırtınasında kapılara kuymak bırakılıyor. Durum budur doğa defterinden aldık bu bilgileri şimdi tarihte bugüne de bakarsak 1973'te bugün Elvis Presley kral Hawaii'den Aloha adlı Hawaii dilindeki yerli dilindeki en önemli selam merhaba lafı barış isteyen laf o, onun, o adını veriyor konserede Aloha ve uydu üzerinden yayın, yayınlanıyor Konser. Bu da bir televizyon tarihinde bir bireysel şeyin gösteri yapımcısının en çok izlenen programı olmuş. Konseri ol olmuş. Aloha. 1973'te. 2000'de Birleşmiş Milletler Mahkemesi, Bosnalı Hırvatları 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırmış 1993'te yüzden fazla Boşnak, Bosnalı Müslümanı öldürdükleri için 7 yıl sonraki bir şeyde yargılamanın sonucu bu Gene 2000'de eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi bu şey de açıklayalım ayrıntısını verelim. Ahmetçi köyünde en az 103 Müslümanın katledilmesiyle ilgili bir olaydı bu. 2011'de de Tunus'ta bir kişinin kendini yakmasıyla başlayan gösterilerin ardından Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali ülkeden kaçtı ve Arap Baharı diye adlandırılan sonradan da olay başladı. Evet. Çok önemli bir şeydi. Kendini yakan bu azizi. Muhammed Buazizi'ydi değil mi? Evet. Seyyar satıcılık yapan bir üniversite mezunu kişiydi, işsizdi ve özellikle de kadın zabıtalar onu aşağılayarak şeyini devirdiler, tezgahını devirdiler. O da bu haysiyet kırıcı şeye zaten daha fazla dayanamayacağını söyleyerek kendini herkesin içinde yaktı. Evet. Bu haberler tarihte bugün böyle şimdi günümüzde bugün neler var ona da kısaca bakalım bir tane çok ıı, tarihi bir haberim var çok tarihi evet efendim ee, e, ölen yıldızlardan gelen yıldız tozları bulunmuş bir Avustralya'da bir meteor meteor'da ve hem dünyadan hem de daha önemlisi ya, yeryüzünden, güneşten de eskiymiş yıldız tozları. Hı hı hı. Beş milyar yılı aşkın bir süre. Bayağı eski değil mi? Evet. Ee, yani e, dünyanın, yeryüzünün ve güneşin doğmasından çok daha önce Avustralya'da düşen bir meteoritte, yani yıldız taşından, gök taşından yani yerde e, yeryüzünde gezegen üzerinde bulunmuş en eski e, katı madde oluyor. Böyle küçücük granüller, yıldız tozları. E, sönen yıldızların saçtığı bir şey böyle. Bayağı nasıl yıldızların oluştuğuna dair zaman yolunda bilgi veriyor. Milyarlarca yıl önce eee Murchison kıtası yakınlarında Avustralya'da 1969'da düşmüş şimdi bulmuşlar gerçek yıldız tozu bulunmuş durumda Philip Heck diye birisi de bir araştırmanın sonuçlarını açıklamış bir bilim insanı Chicago'da Field Müzesi'nde Murchison meteoritinin parçalarını en çok orada o müzedeymiş bu arada da Çin'in açıkladığına göre dünyanın en büyük radyo teleskopunu da hazırlamışlar. Üç yıllık bir denemeden sonra Çin dünyanın en büyük ve en hassas radyo teleskopunu da devreye sokmuş. Bu da BBC haberi. Deminki Guardian'dandı. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndan bir yetkili teleskopun bütün teknik göstergelerinin planlanan seviyeye ulaştığını, yani Çin medeniyetinin insanlığa katkısı oluyor herhalde yarım kilometre çapında 500 metrelik diyaframlı küresel radyo teleskop kısaltılmış adı FAST veya hmm. hızlı yani yaklaşık 30 futbol sahasına eş değer bir alıcı alana sahip tek çanaklı bir teleskop Guizhou eyaletinde Çin'in güneybatısında derin ve yuvarlak bir karst or, toprak biçimi üzerinde yer alıyor. Yani iki ya üç yıl Veya üç yıl içinde bir dizi önemli Bilimsel keşif yapması bekleniyormuş Şeyi de Araştıracak mı acaba Dünyanın sonunun ne zaman geldiğini Yıldız tozlarıyla karışık Küresel iklim krizine bir çare Olabilir mi teleskop sence Umarım olur bayağı ciddi e, bu FAST'ta Amerika'dan, İngiltere'den ve Pakistan'dan yaklaşık 10 bilim insanı çalışmış yer çekimi, dalga tespiti gibi alanlarda daha da geniş bir küresel işbirliği bekleniyormuş. Yaklaşık 170 milyon Amerikan dolarına mal olmuş 2016'da e, tamamlanmış aslında ama şimdi artık hazır vaziyete gelmiş. Bu arada havadan sudan da bahsederken. Şunu da söyleyelim. Marmara'da sıcaklıkların hızla düşeceğini, 24 haberi bu da kışın kendini göstereceği nihayet göstereceği haberi var. Yani belki kar da yağar deniyor. Sıcaklık hızla düşecek sıcaklıklarla beraber kar yağışı da 20 Ocak'tan itibaren yani bugünden itibaren değil değil mi? Ne, ne tarihindeyiz biz? 14 Ocak'tayız. Evet, Bir hafta efendim. sonradan bahsediyoruz. Ona göre hazırlık yapılabilir ama asıl büyük haberi şimdi veriyorum giriş haberini okyanusların büyük ölçüde rekor kırarak ısındı haberi geldi. Bu dünyada yeryüzünde rastlanabilecek en kötü haberlerden bir tanesi Demin Carrington çok ayrıntılı iki haber yapmış Guardian gazetesinde. Ayrıca da bu konuda araştırmaları yapan e, bilim heyetinin başındaki John Abraham'ın da bir yazısı var. Durum baya can sıkıcı olabilir. E, şöyle diyelim, yani dünya okyanuslarındaki dünyanın dörtte üçüne yakınını kapsayan denizlerdeki okyanuslardaki sıcaklık... 2019'da yeni bir rekor seviyeye ulaşmış ve bu da inkar edilemeyecek, aksi söylenemeyecek gezegenin ısındığını belirten en önemli gösterge olarak karşımıza çıkıyor. İklim acil durumunun en açık ölçümü bu dünya okyanuslarının çünkü sera gazı denen fosil yakıt yakılmasından yani kömür, petrol ve gaz yakılmasından çıkan sera gazlarının yüzde doksanından fazlasını zaten okyanuslar soğuruyor, emiyor. Ee, ve bütün bunlar fosil yakıt yalnız fosil yakıt yakılmasından değil tabi ormanların da kesilip yakılmasından da kaynaklanıyor. Ayrıca da diğer bazı insan faaliyetleri de var. Bu yeni analiz gösteriyor ki son 5 yıl içindeki en sıcak 5 yılda okyanuslarda burada gerçekleşmiş son 5 yıl içindeki 5 sıcak yıl ve son 10 yıl içindeki de en sıcak okyanuslar son 10 yılda olmuş. Yani artık hiç tartışılacak, lamı cimi olmayacak bir durumdan bahsediyoruz. İsteyen inkar etmeye devam edebilir. Sırtını dönebilir gerçeklere, bilimsel gerçeklere. Yani şu anda okyanuslara eklenen sıcaklık miktarı her insanın bak bu hesap ilginç bir hesap. Herkesin, hepimizin anlayabileceği bir şey. Ee, bütün e, gün ve bütün gece boyunca gün ve gece boyunca yüz mikro mikrodalga fırın yakmaya eşit herkesin herkes yüz dalga fırın yakıyor herkes, gezegen üzerinde 4.5 milyar insandan bahsediyoruz peki öyle mikrodalga fırın yakabilecek durumda olmayan milyarlarca insan var özellikle Afrika'da ve Asya'da evet. ama böyle hesaplanıyor ve daha sıcak okyanuslar çok daha büyük fırtınalara sebep oluyorlar ve tabii ki su döngüsünü alt üst ediyor. Su ve hava döngüsünü de aslında daha fazla sel daha fazla kuraklık, daha fazla yangın, orman yangını ve daha fazla da deniz seviyesinde yükselme. Yani olabilecek bütün kıyamet alametlerini hep bir arada sayabiliyoruz. Yani e, John Abraham biraz önce adını geçirdiğimiz e, Minnesota'da St. Thomas Üniversitesi'ndeki bu, bu konuları araştıran bilim insanı John Abraham demiş ki okyanusları kullanarak sürekli kesintisiz ve artan bir gezegenin ısınmasına tanık oluyoruz bu berbat bir haber demiş karanlık bir haber demiş yani 2019'un sadece kayıtlara geçmiş en sıcak yıl olduğunu tespit etmedik aynı zamanda bütün 10 yıl içindeki tek yıldaki en büyük artış yani en büyük tek yıllık artış da 2019'da olmuş yani durum giderek çok daha hızlı bir şekilde yok oluşa doğru götürüyor. Gayet net. Bunu da dünyanın önünde gelen iklim bilimcilerinden Michael Mann'de, Penn Eyalet Üniversitesi'nde ve aynı zamanda bu çalışmayı yürütenlerden bir tanesi, insan kaynaklı gezegenin ısıtılması durumu kesintisiz olarak devam ediyor demişler. Bu çok önemli bir itibarlı bilimsel dergide çıkmış bir haberi sizinle paylaşıyoruz. Advances in Atmospheric Atmospheric Sciences yani atmosfer bilimlerinde ilerlemeler dergisinde yani bütün bulunabilecek bütün kaynaklardaki okyanus verilerini alıyor. Yani 3800'den fazla Argo şeyleri var Şamandıraları dolaştırılıyor Okyanuslarda ama aynı zamanda Batı termograf denilen torpedor, Torpil gibi şeyler kullanılıyor Denizin içinde giden Gemilerden daha önce Bırakılmış suların içinde hepsine Bakılıyor ve sonuçlar Sera gazlarının atmosferde Biriktiğinin Şeysiz tartışılmaz Bir verisi bu ve 1987-2019 arasındaki artış oranı dört buçuk katmış. 55 ile 86 arasındakinin. Yani 30 yıllık dönemlerle bir kıyaslama yapıyorlar gayet bilimsel olsun diye. Evet. Ve 55-86 arasındaki şey 30 yıllık dönemden dört buçuk kat hızlanmış. 87 ile 2019 arasındaki durum 30 küsur yıllık işte ve okyanusların, okyanus bölgelerindeki büyük çoğunluk termal enerjide, ısıl enerji, ısı enerjide büyük bir yükseklik kaydediyormuş. Berbat haber yani. Önemi var mı derseniz çok büyük önemi var. Bunun bütün olayları birleşik olarak birbirini etkileyecek şekilde ortaya çıkarıyor. Yani hava o Havadaki ve toprakların üzerindeki derecelerden e, biz toprakta yaşıyoruz. Neden o zaman? Okyanuslara bakalım. Denemiyor. Çünkü deniz hayatını ve bir yani okyanuslardaki bu ısınmanın bir tipping point denen devrilme noktası mı? Bardağı taşıran damla mı? diye sorulduğunda da kendi başına olmayabilir şu anda henüz ama başka bir var daha taşran damlaları da yol açacağı kesin gibi gözüküyor demişler. Analizler yapmışlar. Durum bayağı e, kaygı verici. Trajik. Trajik evet. John Abraham de ayrı bir yazı yazmış Guardian gazetesine. Okyanuslar insanların bildiği kadar bilebildiği bütün bilgilere dayanarak çok sıcak ve sorumsuz bizi diyor. Doğrudan doğruya ve yani zeta joule ile ölçülüyormuş. Zeta jul nedir biliyor musun? Nedir efendim? Bir üç altı dokuz on iki on beş on sekiz yirmi bir adet sıfır koyuyorsun birin arkasına jul olarak ölçmek için yani bin milyon milyar Trilyon, katrilyon, kentilyon ve ondan sonrasında bilmiyorum Zeta. İşte yani 5 Hiroşima bombası her saniye. Her saniye Hiroşima'ya atılan bombanın 5'ini atmak gibi bir enerji koyuluyor. Bu araştırma grubunun içinde ben yer aldım diyor. Gerçekten okyanus ısınmasıdır, küresel ısınma diyor ve okyanus seviyelerini yükseltir çünkü ısınan su genleşir bilim insanları 2100'e kadar 90 santim kadar yani bir metreye yakın 2000'e göre daha yüksek olacağını söylüyorlar ve bu sadece bu 150 milyon insanın yerini yurdunu kaybetmesine hmm. açacak deniyor hesap ayrıca hava akımlarını çok daha hızlı hale getiriyor fırtınaları tayfunları ...kasırgaları... ...amsı ve veselleri... ...daha ölümcül hale getiriyor... ...ve yükselen ayrıca... ...denizdeki hayat ölüyor... ...deniz canlılarının... ...bu sıcağa dayanamıyorlar ve... ...koral yani şeylerin... ...mercan kayalıklarının yok oluşu... ...ve okyanuslardaki... ...biyoçeşitlilik ve yeryüzündeki... ...biyoçeşitlilik için yanılmayacak kadar önemli... ...hayatın temeli o yani... ...o da gidiyor... ...ve sadece deniz ve balık... ...denizlerdeki hayat ve balıklar için değil... ...herkes için büyük bir problem. Ee, şeyin Araştırmanın lideri Çinli... ...Doktor Li Jing Cheng de... ...yaratıcı bir şey geliştirmiş... ...okyanusların ısısını... ...sıcaklığını ölçmek için... ...ve şunu yapıyor... ...yani sadece bu sensörlerle değil sofistike matematik hesaplamalar da kullanılıyor. Aradaki konu boşlukları giderebilmek için ve sürekli bir resim bulabilmek için ve aradaki veri boşluklarının şey e, olması bu yöntemi, matematiksel yöntemi son derece doğru sonuçlar verdi. Ve bütün bilim insanları da bu teknikleri benimsiyorlar şimdi diyor. Trendleri ölçmek çok önemli, eğilimleri. Ve 1990'dan bu yana ayaklaşık sürekli olarak ve giderek hızla arttığını da bu şekilde. Yani 1990'ların sonunu referans alınca böyle görülüyor. Bu da iklim yıkımının felaket bir haber. Ge gezegenin geleceği için felaket bir haber diyor. Dünyanın en sakin şeklinde yazmış John Abrams diye bir bilim insanı, profesör ama umut var diyor ne yapabiliriz işte o zaman enerjiyi çok daha akıllıca kullanabiliriz artık hiç tartışılacak bir tarafı kalmadı verilerin diyor John Abrams okyanuslar hiçbir tartışmaya yer götürmeyecek kadar e, net bir şekilde artıyor sıcaklığı ve bunun tartışılacak hiçbir tarafı kalmadığı gibi bunun sonuçlarını da artık tartışacak halimiz kalmadı ancak gidermek için uğraşabiliriz akıllı kullanalım, birincisi enerjimizi daha akıllıca kullanalım, İkincisi enerji yenilenebilir rüzgar, güneş ve su enerjisinden sağlayalım diyor çağlayanlardan vesaire ve bana da en umut veren şeylerden birisi bu gerek güneş gerekse de rüzgar gücünün o kirli kömürden çok daha ucuz hale gelmesidir diyor ve bütün bu şeyin tabi ne kadar güneşli ve rüzgarlı olduğuna bağlı ama yeni yeşil enerji fiyatlarındaki düşüşle çok daha a, anlamlı kömür madenlerini işletmekten ye, işletmektense kömür termik santrallerini diyor birinci umut bu ikinci umut da gençliğimizin yükselen hareketi demiş hiç e, lamıcım yok Greta Thunberg'leri dünyanın bizim bu orta yaşlı beyaz insanların benim gibi orta yaşlı beyaz insanların yapacağından çok daha hızlı bir evet. değişim yapacaktır diyor. Dünyanın Greta Thunberg'leri ve onların kuşağı çok berbat bir durumu devralıyorlar. Ama eyleme geçecek enerjileri var, tutkuları var ve e, ve 10 yıllardır birikmiş olan bilimsel artık geçmelerinin şart olduğunu gösteren bilimsel veriler de birikmiş durumda diyor. Dolayısıyla 2019 korkunç bir rapor daha dünyanın iklimi için evet. Ama mücadelede çok daha çocuklarımız ve onların çocukları için, torunlarımız için yani çok daha iyi barınabilir bir dünya için mücadelede büyük bir hız gelişiyor demiş John Abrams'ın ...John Abraham'ın pardon... ...çok önemli bir yazısı bu... Ee, ...ve buna da ilave edeceğimiz şeyler... ...şu da olabilir zaten... Ee, ...iklim krizinin... E, ...genç insanların... ...şiddette intihar... ...kazalar... ...taarruzlar gibi şeylerle... ...şiddet dolu ölümlerini de... ...çok artıracağına dair de bir araştırma çıkmış... Ve 2050'de çevrenin durumunu da Jonathan Watts çok tecrübeli muhabiri Guardian gazetesinin uzun bir yazı yazmıştı. Yılın sonunda bir analizde 2050'de yani bundan 30 yıl içinde bütün şehirler sular altında e, zorunlu göç ve Amazon'un Amazon yağmur ormanlarının da savana dönmesi <gülüyor> bütün hava akımlarını da gösteriyordu. Dolayısıyla da böyle bir şey var ve Birleşmiş Milletler'in de bir şey planı çıkarttığını da söyleyelim. Bu da yeni bir haber. Önemli aslında. 2030 hedefi belirlemiş. Altıncı büyük yok oluşu, kitlesel yok oluşu önlemek için bir plan da ortaya konmuş durumda. Bunları hep sürekli olarak konuşuyoruz. Daha da yoğun bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Tabii açık gazetede. Ama açık iklim Aa, bu iklim için programında da bugün iki şey var. Birisi dün yaptığımız Davos'ta e, Greta Thunberg ve e, 20 arkadaşının yaklaşık e, yani 20 mi 21 mi bilmiyorum dün okuduğumuz Davos'ta 50. yılında Dünya Ekonomi Konferansının yıl dönümünde dünya liderlerine fosil yakıt ekonomisini terk etmelerini kesin bir dille söyleyeceğiz diye eyleme geçtikleri haberi vardı. İşler böyle gelmiş böyle gider anlayışı insanlığa karşı suç olmuştur. Bu cinnete bir son verme konusunda liderlerin kendi üstlerine düşen rol oynamasını talep edeceğiz. Bu kadar diyorlardı işte. Geleceğimiz söz konusu buna yatırın geleceğe yatırım yapsınlar diyorlardı. Bir de cuma günü stop the money pipeline diye bir şey var. Yani pet, petrol için kullanıyorduk ama şimdiye kadar para boru hattını da durduralım diye 150'ye yakın insan Wall Street'in yani maliye dünyanın bütün banka sigorta büyük şirketlerinin iklim krizine bağlantısını ortaya çıkaran protestolar oldu aralarında Jane Fonda başlarında zaten Jane Fonda Naomi Klein yerli aktivistler Bill McKibben. 350 ork Tara Hauska, Ojibwe aktivistlerinden yerli ve hukukçu Joaquin Phoenix Nobel ödüllü şey Nobel diyorum Oscar ödüllü ve bu sene de birçok dalda Oscar adayı oldu. Oda oldu. O Ariel Derange, Atabasca yerlilerinden ve Martin Sheen oyuncu ve aktivist onların da bulunduğu 150 kişi kendilerini gözaltına aldırdılar. Müthiş bir olaydı. Onda da democracy Now!'da fevkalade ayrıntılı bir şekilde verilmişti. Onu da iklim içinde hem Greta Thunberg ve arkadaşlarının Davos protestosunu hem de bankanın önünde mesela Bill McKibben evet. en büyük destekçi fosil yakıtları destekleyen bankanın önünde oturma grevi yaptı ve hı hı. gözaltına alındı. Onların buluşmasına ilişkin de çok e, ilginç bir bölüm var. Her ikisinde iklim içinde size sunmaya çalışacağız. Şimdi ara. Açık gazete. Evet açık adıyor. Saat 930 buçuk, geçiyor, altı geçiyor. Bir de şey eklemeyi unuttum. Önemli bir e, hareketin bir parçası da. İklim aktivistlerinin mesela şeye de yükleniyorlar, bankalara ve sigorta şirketlerinin desteğini Kredi e, Suisi'nin de e, 2018 Kasım'ında e, özellikle Federer e, tenis şampiyonu Federer'e destek vermesine karşı da büyük bir harekette başladı. Türkiye'den de aktivistler de bu konuda karşılıyor. E, Baskı yapmaya devam ediyor. Bir video yayınlandı. O videoda aynı zamanda Atlas Sarrafoğlu da Federer'e kredi suisteki kredi suisin reklam yüzü olmasını ve yatırımların aynı zamanda çekmesini söyledi. Federer'den de bu çağrıyı aldığını ve e, iklim krizinden aslında onun da etkilendiğini. Avustralya'daki orman yangınlarında kaçmak zorunda kalanların arasında onların da ailesinin bulunduğunu söylemiş. Evet çünkü Avustralya açık tenis turnuvası da başlayacak orada zaten Avustralya'da evet. ve tam bu cehennemi durumun içinde bulunuyor kendisi. Yani i̇yi gelişmeler var diyebiliriz belki bu evet. konuda. Evet. Dört çocuğun dört küçük çocuğum var ve evrensel eğitiminde büyük bir savunucusuyum demiş. Çok saygı ve Hayranlık duyuyorum gençlik iklim hareketine ve iklim aktivistlerinin hepimizi bu, bu şekilde zorlamasından aslında memnunum demiş. Bakalım kesecek mi ama. Bir ilginç şey de Siemens var ya, Siemens çekmeyeceğim dedi. Siemens ya da nasıl okunuyor? Yani Siemens herhalde Münih'teki merkezinden yani Fridays for Future ve Extinction Rebellion hareketleri. 40 şehirde Almanya'da 40 ayrı şehirde protesto ediyorlar Siemens'i çünkü fosil yakıtlarla bizim geceyimizde yakıyorsunuz diyorlar. İlginç bir şey e, enerji e, yönetim kuruluna sen de gel demişler kime? Loizennoy Bahavere Almanya'daki yüzü iklim e, hareketinin Greta de çok sık çeşitli toplantılarda bulunuyor kendisi ve kendisinin yaptığı TEDx konuşmasını da buradan vermiştik size hatırlıyorsunuz. Siemens gel bizim şeyde otur çalışmalara katıl sen de demiş. Benim orada işim olmaz demiş. Hmm. Bu yüzden Neubauer ve Siemens'i reddetmiş. İklim kriziyle ilgili bir şeye de e, dünyanın en büyük e, ...varlık yönetimi... Por, ...portfolyo yönetimi şirketlerinden bir ...benki ikinci büyüğü olan... ...Vanguard adlı şirkette... ...bu yatırımları durdurmaktan vazgeç... ...vazgeçmeyeceğini açıklamış... Yani ...fosil yakıtları devam olacakmış... ...ama onunla da mücadele devam ediyor... ...Extinction Rebellion'ı da... ...yok oluş isyanını da... ...Britanya polisi... ...teröristlerle aynı safa... ...yani... Nazilerle ve İslam faşist İslam faşist ve terörist gruplarıyla aynı seviyeye, kategoriye koymak gafletinde bulundu. Şimdi dava ediyormuş, extinction. Evet. Berlin onları da. Bu da ilginç bir gelişme ve kazanabilirler aslında. Yani bundan, dünyada bundan daha e, absürt bir şey olamaz herhalde. Tamamen bütün ana ilkesini şiddet karşıtı e, mücadeleye vermiş olan bir grubu terörist ilan etmeleri. Öte yandan bir de Nisan'da çok önemli bir şey başlıyor. 21 Mart'tan itibaren sanatçılar gezegeni kurtarmak için West End denilen yerde... Yani Britanya'da bütün tiyatro, tiyatro sanatlarının kalbinin attığı yerde bir gösteri başlayacak ve esas olan iklimle ilgili konuşmalar olacakmış oyunların arasında. Bu da önemli bir durum. Peki diğer haberlere de şimdi geçelim. Su savaşları ile ilgili de çok önemli bir harita çıkartmışlar. Hı hı. O da ilginç yani altı ayrı örgüte bağlı araştırmacılar Hollanda hükümetinin desteklediği Water Peace and Security diye gayet önemli aslında çünkü su savaşlarından herkes bahsediyor ama sonradan da unutup gidiyor. Evet. Bunun nasıl sonuçlanacağını insanlık için nefeci şiddet çatışma hatta savaşa yol açabileceğini önlemek için iklim verilerini çatışmaların nereden, nerede, nerelerde çıkabileceğini gösteren, önden gösteren bir araştırma yapılmış. Bu da önemli aslında. Ee, yani bir yandan da mücadelelerin yükseldiğini görüyoruz. Hem resmi bilimsel düzeyde, Birleşmiş Milletler örgütsel düzeyde hem de <gülüyor> bayağı çocukların ve isyancıların hareketlerinde bir de bir gene umut verici bir başka haberi de verelim Common Dreams'de de gördük bunu yeni bir yol haritası Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel yok oluş kriziyle nasıl sadece 100 milyar dolarlık bir yatırımla 100 milyar dolar nedir ki yani hı hı. yeryüzündeki hayatı koruyabilecek bir plan geliştirdiğini mesela Kuzey Muriki Maymunlarının yok olmaması için başta baya bir de böcek kıyamet diye adlandırılan böceklerin yok oluşu, böce hayatında da yok olmasını önlemek için yol haritası da şey yapılmış. Bunların hepsini yavaşça söyleme imkanı bulacağız. Öte yandan da Türkiye'nin gündeminde hala... Aslında gerçekten deli saçması denebilecek mesela şeyler var. Kanal İstanbul evet. gibi e, aklın hayalin sınırlarını çok zorlayan ne mali olarak ne bilimsel olarak ne de hayatın korunması açısından bir anlama olan projelerin tartışılması gibi şeyler oluyor. Ad, öte yandan da mesela bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kaçak yapılaşmayı önleme kılıfıyla hazırladığı öneriden Bitlis'te planlanan saray düzenlemesi de çıktı diyor. Yani Ahlata Saray sahile bahçe diye Kanal İstanbul'a da Bulaştırma Bakanı Cahit Turhan son 5 yılda İstanbul Boğazı'ndan ücretsiz geçen gemi sayısının yıllık ortalamasının 42 bin aşkın olduğunu belirterek yeni kanaldan paralı geçiş için hesabına 50 bin gemiden yapmış. 50 bin gemi? Evet 50 bin gemiden. Hesaplarımıza göre demiş Kanal İstanbul'dan sağlanacak para asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında. Yani hiç tümüyle e, ekoloji yeryüzündeki canlı hayatını derinlemesine etkileyecek bir şeyi konuşup sadece paradan ve bu paranın da ne kadar olduğu hesabı da anlaşılabilir, açıklanabilir bir şey de değil. Kanal'dan 68 bin kapasiteli 50 bin gemi geçtiğinde yıllık 5 milyar dolar gelir olacak demiş. Yani bir yandan kömürden bir yandan kanaldan gelir ama İstanbul'u da İstanbul'a karşı da insan e, kanal İstanbul'a karşı insan zincirleri geçit vermeyeceğiz diye yüzlerce kişi ya kanal ya İstanbul koordinasyon öncülüğünde bir araya geldi. Dün çok verme fırsatı bulamadık ve e, küçük çekmece gölü etrafında duduş, buluşup el ele tutuşup insan zinciri oluşturdular. Cengiz Aktar da kanal faciasının referandumu olmaz diye ahval diye bir ahvalde bir yazı kaleme aldı. Ahlaken de siyaseten de yanlış referandumun kanuni ve idari anlamda da sakat olduğunu anlatıyor. Belki onu da konuşuruz. İşin ilginç tarafı mesela Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın talebiyle Kanal İstanbul raporunu hazırlayan TÜBİTAK, Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu Kanal İstanbul'u eleştirmiyorum ama ÇED raporunda da görülen eksikleri söyleyerek diye zehirden berek bir rapor yayınladı aslında bilimsel olarak yani. Bunu da Kılıçdaroğlu gündeme taşımıştı. Yani ÇED raporu bilimsel değil. Doktor Savaş Karabulut'ta mesela bir günde pazar günkü yazısında Kanal İstanbul projesinin ÇED raporu bilimsel bir yöntemle değil öznel yani sübjektif değerlendirmeyle hazırlanmış ve nakdi bedel de buna dayanarak ödenmiştir diye. O da ciddi zehirzemberek bir rapor hazırlamıştı. Kanal İstanbul'la ilgili çalıştaydan da verilen rakamlar daha önce ...Cumhuriyet Gazetesi'nde ve çeşitli bir günde... ...Evrensel'de de çıkan haberlerde... ...özellikle de Hazal ocağın ...çok ayrıntılı... ...incelemelerinden de biliyoruz ki... ...ya Kanal ya İstanbul... ...İstanbul Bülteni'nde... ...İstanbul Büyükşehirleri'nin hazırladığı... ...23 milyon metrekarelik orman... ...ve 136 milyon... ...metrekare tarım alanının yok olacağı... ...427 milyon... ...metreküp su rezervinin... ...tahrip olacağı ki zaten... Büyük bir su sıkıntısından bahsediliyor. Artacağından da daha yeni okuduk yani. Okyanusların ve her yerin sıcaklığın artmasıyla. 1 milyon 200 bin yeni nüfusun katlanacağı İstanbul trafiğinin %10 artacağını ve 2 milyar metreküplük bir hafriyat yani kazılan topraklardan çıkacak şeyin. 17 milyon metrekarelik sit alanında etkileneceğini ve Marmara Denizi'ndeki hayatında sona ereceğini söyleyen şeyler vardı. Öte yandan Çiğdem Toker'de 8 Ocak'ta Sözcü'de çıkan yazısında çeşitli Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu 3 girişimcinin tapu bilgilerine ulaştığını ve 300 dönüm gibi muazzam bir arazi kapatmış olduğunu bu şirketlerin 100 milyar lirayı yani ÇED eti raporlarına bakarsanız bu kanala ihtiyacın temel sebebi güvenlik 100 milyar Türk lirasını aşacak yatırım bedeline mal olacak projenin resmi tezi gemi trafiğindeki artışa dayalı diyor işte bakanın da biraz önce sözünü ettiğimiz oysa Gerekse bu sefer gerekse çevresel güvenlik için artan trafiğe çözüm bulmak gerekiyor. Kanal İstanbul'da parantez içinde 21 metrelik derinliğiyle ünlen boğazların güvenlik sorununu çözecek bir alternatif olacak. Bu Şaka gibi. Oysa Kanal İstanbul'un en çok bir emlak ve gayrimenkul projesi olduğunun kanıtları da çoğalıyor diyor. Katar emiri Şeyh Temim bin Hamid Al Sani'nin annesi Şeyha Moza'nın Başakşehir'de 100 bin lira sermayeli şirket kurup Kanal İstanbul güzergahında 44 dönüm arazi satın aldığını da sözcünün ortaya çıkardığını satalım dedikten sonra 300 dönüm arazi kapatıldığını Ortaya koyuyor rakamlarla Ve bu 3 girişimcinin üçünde ne tesadüftür ki Kanal İstanbul hattındaki Arnavutköy'de büyük araziler satın alması projenin iri kıyım bir emlak projesi olduğu tezini güçlendiriyor diyor. Yani 300 bin metrekarenin üzerindeki bu araziler el değiştirirken belediyelere belediyelerce verilecek emsallerle ne plan ne projeler yapıldı neler tasarlandı son yerel seçimde iktidar partisinin İstanbul'u kaybetmesi emsaller izinler bakımından bazı planları bozmuş olabilir mi? Belki ama ya Kanal İstanbul'da esas amaç boğaz güvenliği ise neden bolsun değil mi diye soruyor. Yani böyle bir olaydan da bahsediyoruz. daha sonra belki Kanal İstanbul çalıştayıyla ilgili İmamoğlu'nun konuşmasından bir bölüm de hazırladık ama fırsat bulabileceğimizi zannetmiyorum bugün. Daha sonra belki yarın yayınlama fırsatımız olabilir. Şimdi kalan kısa zamanımız içinde şunlardan da bahsedelim. Milli Savunma Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Kuzey Irak'ta devam eden operasyonda bir asker ve bir güvenlik korucusunun hayatını kaybettiğini duyurmuş. Bu önemli. Haftanin bölgesinde operasyon... PKK'larla çatışma çıktığı bilgisi var. Operasyon sürüyor demiş. İran'da protestolar devam ediyor. Tahran Emniyet Müdürü itidalli davranıyoruz. Gerçek mermi kullanmadık demiş. Bu alkış bekliyor herhalde. Evet. evet. Halkın üzerine gerçek mermilerle özellikle de kadınlar ve gençlerin gençler genç kadınların başını çektiği büyük protestolar var iran'da Ukrayna uluslararası hava yollarına ait yolcu uçağının yanlışlıkla insani hata diyor. Yani gayri insani, korkunç bir olayı insani hatayla niteledi, değerlendirdi. Bunun ardından başlayan ve hafta sonunda devam eden protestolarla ilgili bir açıklamada yani bütün şehirlerine ve Tahran'daki üniversite kampüslerine de yayıldığını belirtelim. Aralarında çok sayıda kadın var, genç var ve 176 kişi taşıyan çeşitli uluslara mensup ulusların vatandaşı olan insanların ölümüyle sonuç şey oldu. Ukrayna hava ait bu uçağı insani hata, tırnak içinde düşürdüğünü açıklaması İran için önemli bir eşlik olabilir mi diye de bir analiz var. Analizet Basiri Tebrizinin bir bu konuyla ilgili Royal United Services Institute diye Uluslararası Savunma ve Güvenlik alanında dünyanın en eski bağımsız düşünce kuruluşlarından biri yazmış yani hükümetin ve yönetim kadrolarının uçak kazasıyla ilgili bundan sonra takılacağı tavır İran için önemli bir eşik olabilir diyor hakikaten devrimci değişiklikler de olabilir aslında yani sorumluluğu üstlenmek Doğru yönde atılmış bir adım olsa da İran halkı sorumluların hesap vermesini Ve böyle bir trajedinin Tekrar yaşanmasının önüne geçecek Önlemlerin alınmasını talep ediyor Bu Gayet önemli aslında Yani devrimci bir değişiklik Olduğu söylenebilir Buradan Bir şey çıkabilir mi sence Bakalım göreceğiz hep beraber Yani gör, Görüntüler videolar filan Son derece radikal bir talep hatta tazminat ölenlerin için hem şey yapılması nasıl Süleymani öldürüldüğü zaman nasıl şey yapıldı ya 56 kişinin maalesef hayatını kaybettiği bir büyük cenaze töreni yaptı iz, izdiham izdiham ölenler içinde bu uçakta ölen vatandaşlar içinde ayrıca yaz tutulması yaz ilan edilmesini de talep ediyorlar ilginç bir takipte olalım yani bir, bir başka takip edeceğim şey Libya'daki ateşkes mutabakatını Trablus hükümetinin imzaladığı hafta tarafınınsa bu sabaha kadar süre istediği gibi, bu sabah geldi mi Haftar tarafı da bir şey yapmış mı muhtemelen Libya'daki saat e, dilimi bizden biraz daha sonra gün doğumunu görüyor Önümüzdeki saatlerde öğreneceğiz bunda. da. Evet böyle bir haber henüz gelmedi değil mi? Yani Sarraj e, Çavuşoğlu e, yani Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la ortak basın açıklaması söylüyor ve Sarraj Ateşkes metnini imzaladı diyor Çavuşoğlu. Hafter de yarın sabaha kadar süre istedi demişti. Hı hı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Ocak'taki Libya'daki ateşkes sağlanmasına yönelik çağrılarının ardından taslak metin hazırlandığını da söylüyor. Hafter tarafından gelen değişiklik önerilerinin de uzdaşı anlayışıyla dikkate alındığını söylüyor. Muhtemelen demiş bir ateşkes modelini içeren bir taslak metin ortaya çıkardık demiş. Zaten iktidara yakın gazetelere baktığımız zaman da Türkiye. Büyük bir barış adımı attı Libya'da ne işimiz var diyenler utansın diye mesela sabah vermiş. Akşam çözüm masası demiş. Yeni Şafak hedefimiz ateşkesin kalıcı olması diyor. Ayrıca da önerge kabul edilsin örgütün siyasi ayağı ortaya çıksın diye. FETÖ CHP meselesi üzerinde de ayrı bir kampanya açmış Yeni Şafak gazetesi. Ee, karar gazetesi 500 askerle barış masası diye o da birazcık hafif bir çeyişkiyi de içinde barındıran bir haber müetni hazırlamış başlığı öte yandan e, Reuters'ın bir haberi var MIT başkanı Hakan Fidan ve Suriye İstihbaratı'nın başkanı Ali Memluk Moskova'da görüştü diye bir haber var Reuters Haber Ajansı'na itibar demeç veren bir Türk yetkili adı da açıklanmamış. YPG'ye karşı mücadelende masada olduğu bir toplantıda ilk defa oluyor uzun bir süreden beri. Yani Türkiye yetinde şeyle, Suriye ile Beşşar Esad yönetimiyle görüşme. Çok kısaca kalan bir iki dakikamız içinde de birkaç başlık söyleyeyim askeri okulu öğrencisi oğlunun haksız yere darbeye teşebbüsle suçlandığına inanan bir anne Melek Çetinka'ya Ankara'dan adalet yürüyüşü başlatıyormuş hedefi oğlunun tutuklu aldığı Silivri cezaevi Doçevel haberi zorunlu askerliğini yaparken öldürülen Ermeni sevak balıkçı davasında karar çıkmış ve sanık Kıvanç Ağaoğlu 16 yıl 8 ay hapis cezası alarak duruşmada tutuklanmış da önemli bir gelişme ve Ermeni soykırımının 96. yılında öldürülen Sevak Balıkçı davasında bu hapis cezasını yorumlayan HDP milletvekili Garopaylan'da ülkedeki nefret ikliminin hala sürdüğünü vurgulamış ama nihayet bir nefret suçunun cezalandırıldığını gördük demiş. Bir de başka bir şey var. Bir Mezopotamya Ajansı'nda haber alan bir göre Mor Yakup Manastırı'nın rahibi Sefer ya da Aho bileçenin tutuklanmasına ilişkin süryani asuri keldani ve arami halkının ortak iradesi olan beth narin Nahrin, ulusal konseyi başkanlık kurulu açıklama yapmış ayaklanmalıyız rahip Aho o için demiş tutuklanmalar tutuklamalar halkımızı sindirmeye ve ülkesine geri dönüşleri engellemeye yönelik bir amaç taşımaktadır diyor son bir haberde Türkiye makam araçlarında dünya rekortmeniymiş öyle mi evet Erdoğan'ın uçak filosu Almanya'dan da Fransa'dan da büyük ülkelerden daha büyükmüş. Muazzam ilginç bir haber bu aslında. Ee, Halk TV'deki yönetim değişikliğinin ardından ani şekilde işine son verilen Semra Topçu... ...dünyada ve Türkiye'deki makam araçları ve uçak filolarını analize etmiş ve Türkiye'de makam aracı 125 binmiş Cumhurbaşkanlığına ait lüks araç 268'miş dünya rekoru Türkiye'deymiş Almanya'da 9 bin, Japonya'da 10 bin Fransa'da 8 bin makam aracı var demiş acayip bir durumda var böyle pek ara verdik Açık kaste. <Gülüyor> Reklamlar. Tüm gün çalışıyorum. İşleri tıkır tıkır yönetiyorum. Peki ben çalışırken paramı kim yönetecek? Böyle bir sorunuz varsa... Sizin için fonumuz var. Fonumuz var. Hemen işçebeginin, iş portföyün deneyimi ve uzmanlığıyla sunduğu fon seçeneklerinden biriyle yatırım yapmaya başlayın. Ayrıntılı bilgi işportföy.com.tr Ayrıntılı bilgi işportföy.com.tr İş Portföy'de 2006'dan bu yana Fotoğraf Evi tarafından periyodik olarak yayınlanan Foto Röportaj Dergisi izin yeni sayısı çıktı. Bilgi ve abonelik için fotografevi fotografevi.com Reklamlar bitti. Açık Gazete Ahmet İnsel Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Evet, öncelikle Bolivya'da bir ilginç haber var galiba. Onunla başlayabiliriz istersen. Evet. Bolivya'da... E Edilmesi ve bir, bir tür e, darbe ile Morales'in e, ülkeden uzaklaştırılmasından sonra e, geçen haftalarda bahsettiğimiz gibi e, Morales'in partisi e, e, sosyalizme e, doğru yürüyüş hareketi MAS e, seçimlere katılma kararı almıştı. Ve yeni oluşturulan Yüksek Seçim Kurulu Bolivya Yüksek Seçim Kurulu Geçtiğimiz günlerde yeni seçimlerin 3 Mayıs'ta yapılmasına karar verdi 3 Mayıs? Evet 3 Mayıs'ta yapılmasına karar verdi Ve bu seçimlerde giderek adaylar belli olmaya başladı Tabii ki Morales'in Seçimlere katılmaması katılması mümkün gözükmüyor yasal yeni seçim yasasına göre üst üste iki defa fazla seçime pardon seçilmiş kişiler aday olamıyorlar yani Morales'in biraz hile yoluyla değiştirdiği anayasada Anayasa referandumda ve de ama anayasa mahkemesi aracılığıyla Morales'in dayattığı dördüncü kez başkan olma hevesi artık mümkün değil ve bunu masla kabul etmiş durumda. Morales bu arada Arjantine yerleşti Meksika'dan ayrılıp diğer taraftan Mas. Ee, önümüzdeki günlerde e, Adayını belirleyecek ama Şu aşamada e, Öne çıkan isimlerden Bir tanesi 30 yaşında bir e, Sendikacı, koka üreticisi Yerli yani Morales gibi, gibi Çok benzer evet, Onun e, 30 sene önceki, 25 sene önceki Hali gibi diyebiliriz Eee yaşında ki Andronio Rodriguez Andronio Rodriguez biraz Morales'in siyasal mirasçısı olarak görülüyor ve eee masın e, güçlü olduğu e, 12 Sendikalar Federasyonu'nun da pardon 6 Sendikalar Federasyonu'nun da başkanlığını yürütüyor. Ve e, şu anda yapılan, geçen hafta yapılan e, kamuoyu yoklamalarında e, Andronio Rodriguez birinci gözüküyor. Yani şu anda e, seçimler olsa Andronio Andr Andr Rodriguez birinci turda e, birinci gelecek gibi gözüküyor. Yüzde yirmi üç oyların... %23'ünü alacak e, gibi gözüküyor. Bu çok ee, ilginç bir gelişme değil mi? Yani özellikle evet. Eva Morales ilk çıktığında ve büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiğinde daha yeni doğmuştu. 3-4 yaşındaydı Andronio e, Rodriguez o zaman yani. Değil mi? Böyle bir şey. Evet. 1989 doğumlu e, Eva Morales ilk çıktığında 90'ların başında Koka e, yöneticisi sendika başkanı olarak yani Eva Morales 2005'te seçilene kadar e, zaten bu e, yerlilerin tanınma ve e, sosyalizm mücadelesinde önde gelen bir figürdü. Evet. Dediğim gibi e, Andronio Rodriguez e, o zamanlar daha ilkokuları bile gitmeyen bir çocuktu. <gülüyor> evet, evet çok ilginç. E, şimdilik e, Mas'ın yani şunu demek istiyorum Mas... Ee, sosyalizm için hareket, sosyalizme doğru hareketi ee, Eva Morales'in e, e, eskiden başında olduğu ve şimdi hala tabi e, manevi lideri konumunda olduğu bu hareket e, öyle ezilmiş, silinmiş süpürülmüş bir durumda değil tersine e, iktidarı e, seçimler yoluyla e, kazanmak e, imkanına sahip gözüküyor karşısında bu e, Morales'in e, e, Morales e, adı zakibi e, olan Carlos Meze, Meze ise oyların yüzde yirmisini şu an oyların demeyeyim de kamuoyu yoklamalarında yüzde yirmi gözüküyor. Diğer taraftan e, Morales'in e, yurt dışına kaçmasına neden olan e, sokak gösterilerini düzenleyenlerden e, faşizan ağırlıklı Koyu Katolik e, Kamacho ise e, %10-12 civarında gözüküyor. Öyle mi? Bu da çok, önemli çünkü, çok önemli evet. Evet çünkü darbeyi Kamacho'nun yaptığı ve iktidara el koyacağı ve Kamacho'nun gelecekteki devlet başkan olacağı çok iddia ediliyordu ama e, Bolivya seçmenlerinde öyle büyük bir etki yaratmışa benzemiyor e, Kamacho'nun. Evet, bekle beklenmedik bir gelişme sayılabilir. Bu tabii seninle defalarca da konuştuğumuz gibi aslında iktidarda fazla bulunmanın yarattığı bir insani büyük bir zaaf. Yani. Moral esin. Evet, evet. Çünkü moralesin. şunu görüyoruz. Eğer seçimlerin yeniden e, kendisinin seçilmesi konusunda zorlamasaydı 2016'da yapılan referandumun sonuçlarını kabul etseydi yani referandumda halk %52 gibi bir çoğunlukla yanılmıyorsam anayasa değişikliğini reddetmişti. Başkanın dördüncü kere ya da üçüncü kere seçilmesini öngören anayasa değişikliğini reddetmişti. Ve Morales buna rağmen bu, bu anayasa Teşekkürler. sorumluluğu taşımayacağı gibi belki de ileride heykeli de dikilecek bir biri olabilirdi. Evet. çok önemli o da çok yani önemli moralalessin kabatı değil bu tabi hakkını e, yemiyelim bir biz yönetici de Moralesi bu yönde destekledim maalesef Evet örgütün de önemli payı var örgüt yöneticilerinin de Kişinin bu firakka katılan katıldığı için göz altında e, tutulan veya tutuklu olan 76 kişinin serbest bırakılması oldu. E, Taktiben 140 kişi e, tutukluydu. Dolayısıyla yarısını e, serbest bırakmış oldular. Hükümet serbest bıraktı. E, buna karşılık e, sokak hareketinin belki katılımın daha az olduğu fakat kararlığın e, bir o kadar e, güçlü olduğu bir Dönemeçte Olduğunu söyleyebiliriz Seçimlerin yapılmasının Bu sokak gösterilerini ve muhalefeti Yavaşlatacağı Güçsüzleştireceği Veyahut Bastıracağı bekleniyordu En azından iktidar tarafından Fakat bu Böyle olmadığı gözüküyor Ve o cezaevdeki Bu Asker sivil bürokrasi bütün e, sisteme, bütün kurumlara el koyması tabii ki aynı zamanda kaynaklara da e, Evet oluyor Evet, o da çok önemli çünkü petrol, özellikle fosil evet, evet, evet. yakıt, yani çok ağırlıklı bir şey işgal ediyor nokta değil mi orada? Çok önemli. Sonakta özellikle petrol şirketi, e, kamu petrol şirketi e, çok önemli. Bir de Cezayir'de e, bu petrol üretimi nedeniyle çok fazla başka şey üretmediği için petrolün karşılığında inanılmaz bir ithalat söz konusu. Ve yakın zamana kadar da her ithalat kaleminden sorunlu bir general vardı. <gülüyor> e, dolayısıyla e, yani sistem dediğimiz şey aslında bir tür Cezayir kaynakların başına çöreklenmiş bir e, şey tümülü ve yolsuzluk çete, sömürü ve yolsuzluk çetesi. Ee, Cezayir'de bu durum e, devam ediyor. Aynı şey e, Irak'ta geçerli. Irak'ta da e, Cuma günü e, gene binlerce e, gösterici e, Bağdat'ta ve e, Irak'ın güneyindeki Şii bölgesindeki kentlerde e, hem e, yolsuzluk İdardakilerin yolsuzluklarına karşı yüzüncü e, gün e, hareketini devam ettirdi. E, bu e, gösterilerin başladığı başlamasının yüzüncü günüydü geçen Cuma. E, hem de e, yabancı, e, yabancıların e, ülkenin iç işlerine bu kadar açık biçimde karışmalarına karşı da e, göstericiler e, tepkilerini dile getirdiler. Hem Amerika'ya hayır hem İran'a hayır sloganı hakimdi Cuma günü Bağdat ve Irak'ın güneyindeki Şii kentlerinde. Amerika'ya hayır sloganını daha kolaylıkla anlıyoruz. Şii bölgelerinde çok güçlü şimdi İran'a hayır sloganının yankı bulması daha düşündürücü elbette çünkü İran'ın Şii bölgesinde etkisinin, manevi yetkisinin ama aynı zamanda e, nüfuz Evet daha güçlü olduğunu biliyoruz. Göstericilerin bu e, sloganlarını destekleyen bu girişimlerini destekleyen en önemli e, gelişme e, Cuma günkü hutbesinde e, Ayetullah Aleyhisistani'nin <gülüyor> e, ABD ve İran'ı e, aynı sepete koyması oldu. Bu e, Irak'ın önemli siyasi şey liderlerinden bir tanesi Ali Sistani evet, ve Irak'tan beri hatırlıyoruz onu daha 2003 yılındaki evet. işgali, giden istilaya giden günlerde. Ali Sistani Irak halkının kendi kendini yönetmesinin e, gerektiğini ve e, bu yabancı güçlerin ülkenin iç işlerine karışmalarının kabul edilemez olduğunu e, belirtti. E, Göstericilerin e, bu, e, bu İran karşıtı e, eylemlerine karşı ise e, Şii milislerin saldırılarını e, arttığını görüyoruz. E, bu gösteriler sırasında yeniden rakamlar tabii bunlar Ayrıca bir evet. de şeyde özellikle Latin Amerika'da Meksika'da özellikle de dikkate alınırsa gazetecilerin öldürülme oranı da bütün dünyada da yükseliş kaydediyor çok büyük yükseliş kaydediyor Çünkü bir aynı zamanda haber almaz ve Kurken ...bile dehşete kapılmadan e, edemiyor. Ne, ne, ne, ne. filan hatta. Evlerini basarlar. Evet, evet, evet. Evet. E, evlerini basarlar. Öldürüyorlar. Evet. Yani radyo binasını basıp stüdyoda öldürdükleri dahi oldu. Yani Meksika e evet, hakikaten evet. bir cehennem bu açıdan. Yani o bakımdan bambaşka bir şey Meksika tabii. Evet. Ee, Irak'ta 5 Ocak'ta biliyorsunuz mecliste e, meclisin Şii çoğunluğu e, yabancı askerlerin ülkeden çekilmesi e, kararı almıştı. Bu çerçevede 5200 ABD askerinin ülkeden çekilip çekilmeyeceği tartışması devam ediyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin pek niyeti yok gibi görünüyor. Hatta çekilmeyeceğiz diye de açıklamalar yaptılar ama yani nasıl olacağını çok ilginç bir yönelim de kes kesbetti orası da o açıda. Evet, ama diğer taraftan tabi e, İran'ın yolladığı Şii e, İran milislerinin de ülkenin çekilmesi gerekecek. Evet. Bir de Türkiye'nin e, e, Irak'ta bulunan askeri güçlerinde de bu e, karara dahil mi değil mi? Pek Türkiye'de konuşulmadı yanılmıyorsam. Çünkü Irak'taki Irak Meclisi herhangi bir ülkeden bahsetmiyor. Bütün yabancı askerlerin ülkeden çekilmesinden bahsediyor bittiğim kadarıyla. Evet. Türkiye'nin de yaklaşık 2500 kadar askeri var galiba değil mi? Evet. Kuzeyde. Kuzeyde. Evet. Yani Irak, Kürdistan'ı bölge yönetimi sınırları içinde. Irak'ın yanında Türkiye'de Devam eden gösteriler. İran'da. İran'daki gelişme de son derece önemli. Çünkü Kasım Süleymani'nin ölümünden önce biliyorsunuz İran'da petrol fiyatlarının artmasını protesto eden eylemler başlamıştı. Kasım Süleymani'nin ve yardımcısının öldürülmesinden sonra bir ulusal birlik ve beraberlik ruhu oluşmuştu birden e, İran'da. E, fakat bu e, hızla dağıldı. Özellikle hızla dağılmasının nedeni e, İran e, devrim muhafızlarının e, Tahran'dan hareket, e, kalkan Ukrayna uçağını e, attıkları bir füzeyle e, vurmaları ve vurmaları, düşürmeleri 100, 176 kişinin ki çoğu İran İranlı veya İran aslında 176 kişinin ölmesine neden olmaları Ukrayna uçağına düşürerek e, bu, e, bunu protesto eden neyi protesto etti derseniz de yalan söylenmesini e, protesto eden gösteriler birdenbire artmış durumda İran'da e, e, iktidar karşıtı gösteriler ama esas devrim muhafızları karşıtı gösteriler olarak e, tezahür ediyorlar devrim muhafızlarının şiddetinin de eleştirildiği ama esas itibariyle yalan söylenmenin yalan söylenmiş olmasının 3 gün boyunca inkar edilmiş ve yalan söylenmiş olmasının eleştiren gösteriler devam ediyor. Ve burada da gençler ve kadınlar özellikle başı çekiyor. Çok dikkat çekici bir durum evet. var yani. Evet. Muhafızlarının e, yönetim devrim muhafızlarının başı General Hüseyin Selami e, yanlışlıkla e, bu e, füzenin roketin daha doğrusu e, atıldığını e, belirtti. Diğer taraftan e, bu yanlışlıktan e, dolayı özür dilediklerini belirtti. İlk başta emin değildik ee, bizim tarafımızdan atıldığının da e, <gülüyor> uçağın düşmesine neden olduğunu dedi. Nasıl emin olamıyorlar? Evet o da. bu yani hakikaten büyük bir skandal niteliği taşıyor sadece bu açıklama bile. Bir de benim takıldığım küçük bir şey var izninle onu da ekleyeyim Ahmet insani hata deniyor. Yani 176 kişinin para, parçalanarak insanın öldürülmesini ve bu konuda yalan söylenmesini bir insani hata olarak evet. nitelemek de yani artık trajikomedi herhalde. Evet aynen. Tabi bu e, evet. Hüseyin Selami'nin söyledikleri arasında dikkatimi çeken bir başka unsur e, İran'ın e, Irak'la Irak'taki ABD hedeflerine Irak ve ABD hedeflerine yolladığı yönelik yolladığı füzelerin e, İran İslam Cumhuriyeti tarihinin en önemli eylemlerinden biri olduğunu iddia etti. Ama diğer taraftan insan öldürme amaçlı değildi bu füzeler dedi. Hmm. <gülüyor> evet. Ama diğer taraftan da benim bildiğim kadarıyla yalana yalan ilan il ilave edildiği ortaya çıkıyor. Çünkü İran e, füzelerin atılmasından sonra 80 Kişinin öldüğünü Amerikalı ve Iraklı 80 askerin öldüğünü ilan etmişti. Evet, etmişti. Onu da herhalde geri almış olmalı. Çok çok Zaten hata mı acaba? Berbat bir durumdalar yani bence İran yönetimi ve de. Bu Kasım Süleymani'nin ölümü ertesinde oluşan Ulusal Birlik ve Beraberlik grubu da tamamen dağılmış durumda. Gerçekten bu devrim muhafızlarının yani ortaya çıkan durum. İran'da paralel devlet yapılanmasından Türkiye'de çok bahsediliyor ama galiba İran'da bu çok somut biçimde var paralel yapılanmalar ve devrim muhafızlarının her konuda var olan kamu örgütlerine bir paralel örgüt olarak var olması. Çünkü biliyorsunuz devrim muhafızlarının bir devrim muhafızlarına ait birlikten ateş edildiği ülkesin evet. yollandığı ortaya çıktı yani askeri güçlerin yanında ayrıca paralel bir yapı olarak devrim muhafızları ve bunu hemen hemen bütün kamu kurumlarında görüyoruz ve bu inanılmaz bir karışıklığa neden oluyor ve İran'daki çapaçulluğun da nedenlerinden en önemli nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Evet ben de şeyi de ekleyeyim yine bu yeni gösterilerin özellikle kadınların ve gençlerin başını çektiği bu gösterilerde en önemli taleplerden biri de Kasım Süleymani'ye yapılan bu resmi cenaze töreninin yaz ilanının uçakta Ukrayna uçağında düşürülen vatandaşlar için de aynen yapılması talebi var ki çok ilgi çekici geldi bana. E, tabii o talep zaten o yaz töreni fiili yani gayri resmi yaz töreni sırasında protesto gösterileri başlayınca Devrim muhafızları hemen bastırmak için müdahale ediyorlar ve o sırada da İngiliz Büyükelçisi'ni de toplayıp götürdüler. <gülüyor> evet. bir, bir, bir, bir, bir buçuk saat gözaltına alındı. İran Dışişleri bakanı ne yapacağını şaşırdı. Ne diyeceğini şaşırmışlardı. bir Farkında olunmadan yani bilmeden yapılan bir hata olarak i̇nsan tanımladılar. Evet. O da bir insan yata. Şimdi 25 Şubat'ta seçimler var İran'da. Hmm, onu takip ee, etmek lazım işte. Evet ama yani çok takip edilecek bir şey çıkmayacağından evet. endişe ediyorum. Çünkü Anayasa'yı Koruma e, Heyeti biliyorsunuz İran'da seçimlere e, milletvekili adayı olmaya izin veren bir heyet var. Anayasa'yı Koruma Heyeti şimdiden e, 290 milletvekilinin içinde bir, bir avuç 15-20 e, reformcu e, milletvekilinin yeniden aday olmasını adaylığını reddetmiş durumda. Dolayısıyla eğer bir gerginlik devam ederse şundan da endişe etmek mümkün. Anayasayı koruma heyeti sadece tek renk, tek sloganlı bir meclis oluşmasına yol açacak gibi gözüküyor. Tabii bunun, buna karşı nasıl bir e, toplumsal muhalefet e, ha, ha, harekete geçecek bunu daha bilmiyorum göreceğiz demet peki çok teşekkür ederiz Ahmet İyi görüşmek üzere Ahmet İnsel'le Ufuk Turu Açık Kastı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 edilmesi ve bir tür darbe ile Morales'in ülkeden uzaklaştırılmasından sonra geçen haftalarda bahsettiğimiz gibi Morales'in partisi sosyalizme doğru yürüyüş hareketi MAS seçimlere katılma kararı almıştı.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 ...anayasa referandumda ve dedilen... ...anayasa mahkemesi aracılığıyla... ...Morales'in dayattığı... E, ...dördüncü kez... E, ...başkan olma e, hevesi... ...artık... E, ...mümkün değil ve de bunu... ...Mars da kabul etmiş durumda... E, ...Morales bu arada... E, ...Arjantin'e yerleşti... E, ...Meksika'dan ayrılıp... E, ...diğer taraftan... Mas e, ...önümüzdeki günlerde... E, Adayını belirleyecek ama şu aşamada e, öne çıkan isimlerden bir tanesi 30 yaşında bir e, sendikacı, koka üreticisi, yerli yani gibi, gibi çok benzer evet, onun e, 30 sene önceki, 25 sene önceki hali gibi diyebiliriz. E, 30 yaşındaki Andronio Rodriguez. Andronio Rodríguez biraz moral etsin, siyasal mirasçısı olarak görülüyor ve e, Masson e, güçlü olduğu e, 12 sendikalar federasyonunun da altı sendikalar federasyonunun da başkanlığını yürütüyor ve e, şu anda yapılan geçen hafta yapılan kamuoyu yoklamalarında. Andronio Rodriguez birinci gözüküyor. Yani şu anda seçimler olsa Andro, Andronio Rodriguez birinci turda birinci gelecek gibi gözüküyor. Yüzde %23 oyların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 bu de bu, bu anayasa tespit kanunları kapsamında bunu da insan hakları eee aykırı olduğu eee bir kişinin seçilmesinin e, bir e, engellenemeyeceği izah eder. Ve bu anayasa maddesi ve kendini parti adaylardan oluşan anayasa mahkemesi Moralesi hak verdi. Yani bu Anayasa Mahkemesi'nin o dönemdeki bu kararı e, hakikaten e, Anayasa Mahkemesi'nin utançı dahiline geçecek kararlardan bir tanesi. Bu tür zorlamalar yapmasaydı ve e, kendisinin yerine belli ki belli bir e, güçte e, örgütünün hareketinin içinden adaylar çıkabiliyor. O, onlara ee, önünü açabilseydi şu anda Morales devlet başkanı değildi ama e, Bolivya'da gene kendi hareketinin e, yönetiminde olduğu bir e, devlet yapısı olacaktı, yönetim yapısı olacaktı. E, bu kadar açık yaşanmayacaktı. 40'a yakın 26 kişi yanıtmıyorsam çok hak gösterdi. Öldü evet. Ölenlerin de sorumluluğu taşımayacağı gibi belki de ileride heykeli de dikilecek biri, biri olabilirdi. Evet. evet maalesef. Ee, maalesef. Yani şunu demek istiyorum. Ee, Moralesin yerine başka aday çıkartırsak seçimleri kaybederiz. Ee, böyle bir birlik e, böyle bir güce sahip olmadığımız için Moralesi destekledik diyen bir dizi mas yöneticisinin de doğruyu söylemediği ortaya çıktı. Evet o da çok önemli. O da çok yani önemli. Sadece Morales'in kabahati değil bu tabii. Hakkını e, yemeyelim. Bir dizi yönetici de Morales'i bu yönde destekledi maalesef. Evet örgütün de önemli payı var. Örgüt yöneticilerinin de. <gülüyor> e, bu e, halk hareketlerinin e, devam ettiği ülkeler Bakmaya istersen devam e, eder. Devam edelim, Evet. Bu Cezayir'de 47. defa e, geçen cuma günü e, eskisinden biraz daha az kalabalık olmakla beraber <gülüyor> gene e, hem Cezayir başkentinde hem de e, başka şehirlerde e, halk e, sokaklarda bu kendilerinin e, tabiriyle sistemin yani 1962'den beri e, iktidarı elinde tutan clean e, yönettiği e, rejimin e, sistem olarak tanımlanıyor. Bu sistemin değişmesini, e, dağıtılmasını daha doğrusu e, talep ettiler. Bu 47. olması 47. hafta anlamına geliyor. Yani bir yılına girecek HİRAK, e, hareket... Anlamına geliyor, evet. Ee, 15, yani Cezayir e, ve 15 şehirde e, bir e, ortak sloganlardan bir tanesi, sivil devlet askeri değil e, sloganı. Bunu birkaç aydan beri e, giderek daha fazla Cezayir'de, sokakta duyuluyor. E, ikinci bir slogan e, gazetelere yansıyan en azından benim gördüğüm, generaller çöpe. Sloganı. Yani e, yönetimin artık esas merkezinin ordu ve daha doğrusu ordu üst düzey e, komuta heyeti, heyeti olduğunu sokak hareketi e, çok daha açık biçimde e, dile getiriyor gördüğüm kadarıyla. E, seçimlerin e, meşruiyetini reddetmeye devam ediyor sokak. Buna karşılık seçimler sonrası oluşan hükümetin belki biraz daha reform yapabileceği umudunu da taşımaya devam ediyor elbette Cezayir halkı. Bu konuda yegane olumlu adım 2 Ocak'ta 76 kişinin bu şiraka katılan katıldığı için göz altında tutulan veya tutuklu olan 76 kişinin serbest bırakılması oldu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 Güçsüzleştireceği Veyahut e, Bastıracağı bekleniyordu Çok önemli çünkü petrol özellikle fosil <gülüyor> yakıt yani çok ağırlıklı bir şey işgal ediyor nokta değil mi orada? <gülüyor> Dolayısıyla Yani sistem dediğimiz şey Aslında bir tür Cezayir kaynaklarının Başına çöreklenmiş bir çete. Sümürü ve yolsuzluk çete sömürü evet. ve yolsuzluk çetesi Cezayir'de bu durum Devam ediyor Aynı şey Irak'ta geçerli Irak'ta da Cuma günü Gene binlerce Ayetullah Ali Sistani'nin e, ABD ve İran'ı e, aynı sepete koyması oldu. E, e, Irak'ın önemli Şii liderlerinden bir tanesi Ali Sistani. Evet. Ve Irak... beri hatırlıyoruz onu daha 2003 yılındaki evet. işgali, giden, istilaya giden günlerde. E, Ali Sistani, Irak halkının kendi kendini yönetmesinin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 bu gösteriler sırasında yeniden e, Şiğililerin açtığı ateş nedeniyle e, ölümler oldu maalesef bunlardan bir tanesi de e, Irak'ın güneyindeki yerel bir e, televizyon olan Diçla Türkçeyle Diçla büyük ihtimalle televizyonunun bir muhabiri ve kameramanı e, motosikletleri üzerinde e, ateş açılan ateş sonucunda öldüler öldürüldüler. Şu anda 100. günde Irak'taki göstericiler arasında ölen sayısının 460 olduğu söyleniyor ve 25 bin yaralı olduğu söyleniyor. Evet, müthiş evet. rakamlar tabii bunlar. Ayrıca bir evet. de şeyde özellikle Latin Amerika'da Meksika'da özellikle de dikkate alınırsa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 'daki şeyi açtım. Meksika'daki gazeteci öldürülmeleri, e, gazeteci cinayetleri artık ayuka çıkmış durumda. Evet yani insan okurken bile dehşete kapılmadan e, edilmiyor. Ne, neyse oldu. her hafta evet, gazeteciler evet. öldürülüyor ve orada e, özellikle bu narko trafiği, narko e, yani uyuşturucu e, baronları tekelleriyle devlet arasındaki polis güçleri arasındaki çatışmanın ortasında e, polisler e, bir taraftan ama esas e, uyuşturucu e, çeteleri e, ne kadar e, kendilerine yönelik haber yapan e, gazeteci varsa öldürüyorlar. Yani bak, evet, evet. Evlerinde filan evlerini basarlar. Ev, evet, evet. E, evlerini yani, basarlar. Evet. Evet. Yani radyo e, binasını basıp stüdyoda öldürdükleri dahi oldu. Yani Meksika e evet, evet. hakikaten bir cehennem bu açıdan. Yani o bak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 Hatta çekilmeyeceğiz diye de açıklamalar yaptılar ama yani nasıl olacağını çok ilginç bir yönelim de kesmetti orası da o açıdan. Evet, evet. ama diğer taraftan tabi İran'ın yolladığı Şii, İran milislerinin de ülkeden çekilmesi gerekecek. Evet. Bir de Türkiye'nin Irak'ta bulunan askeri güçlerinde bu e, karara dahil mi değil mi? Peki Türkiye'de konuşulmadı yanılmıyorsam. Çünkü e, Irak'taki Irak Meclisi herhangi bir ülkeden bahsetmiyor. Bütün yabancı askerlerin e, ülkeden çekilmesinden bahsediyor bittiğim kadarıyla. Evet Türkiye'nin de yaklaşık 2500 kadar askeri var galiba değil mi? Evet kuzeyde. Kuzeyde. Irak'ın yanında e, devam eden e, gösteriler. İran'da e, İran'daki gelişme de e, son derece önemli. Çünkü e, Kasım Süleymani'nin e, ölümünden önce biliyorsunuz e, İran'da petrol fiyatlarının e, artmasını protesto eden eylemler başlamıştı. Kasım Süleymani'nin e, ve yardımcısının öldürülmesinden sonra bir e,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 Olarak e, tezahür ediyorlar e, devrim muhafızlarının şiddetinin de e, eleştirildiği ama esas itibariyle yalan söylenmenin e, yalan söylenmiş olmasının 3 gün boyunca inkar edilmiş ve yalan söylenmiş olmasının e, eleştiren e, gösteriler devam ediyor ve burada da gençler ve kadınlar özellikle başı çekiyor çok dikkat çekici bir durum evet. var yani ee, devrim muhafızlarının e, yönetim devrim muhafızlarının başı general Hüseyin Salami e, yanlışlıkla e, bu e, füzenin roketin daha doğrusu e, atıldığını e, belirtti diğer taraftan e,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 İran'da paralel devlet yapılanmasından Türkiye'de çok bahsediliyor ama galiba İran'da bu çok somut biçimde var paralel e, yapılanmalar ve devrim muhafızlarının her konuda e, var olan e, kamu e, örgütlerine bir paralel örgüt olarak var olması. Çünkü biliyorsunuz devrim e, dan e, bir devrim muhafızlarına ait birlikten ateş edildiği e, evet. yollandığı ortaya çıktı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 bir e, toplumsal muhalefet e, ha, ha, ha, harekete geçecek, bunu daha bilmiyoruz. Ee, Göreceğiz evet. Peki çok teşekkür ederiz Ahmet. İyi Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Kastır.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 Günaydın Güven Bey merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey merhaba. Günaydınlar. Günaydın Can. Ve şimdi konuğumuz da var. Murat Kubilay'la ile beraberiz. Kendisi Genç İşsizler Platformu kurucusu üyesi. Yeni, biz de sayenizde yeni duymuş oluyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz Murat Bey. Teşekkür ederim. Genç işsizler platformu e, yalnızca birkaç ay önce kurulmuş çok yeni bir platform fakat e, çok önemli bir e, işlev e, üstlenmiş durumda çünkü aslında e, gelişmiş ülkelerde işte lise ya da mesleki lise ya da üniversite eğitimi almış olan gençlerin e, hepsinin kendilerine uygun bir iş bulması beklenir. Türkiye'de durum pek öyle değil. Hatta Türkiye'nin son açıkladığı verilere ve bu verilerden yola çıkarak DİSK Araştırma Merkezi'nin yaptığı araştırmaya göre, benim elindeki rakamlara göre Türkiye'de yalnızca işsizlik sayısı, işsizlik oranı çok artmış değil. Genç işsizlik oranı müthiş bir zirvede. Her dört gençten bir tanesi işsiz. Ee, ve e, bu gençlerin aslında hangi zorluklarla e, karşı karşıya yaşadıklarını çok da iyi bilmiyoruz. E, geçen hafta e, hatırlayacaksınız İstanbul Üniversitesi'nden genç bir kadın öğrenci kendi hayatına sonraydı. E, işte açlıkla, yoksullukla, işsizlikle e, uzun bir mücadeleden sonra... Şöyle bir durum olduğunu herhalde görmek mümkün medyanın çok büyük bir bölümü bir şekilde iktidar sözcülüğü hizmet birimi gibi bir görev üstlendikleri için böyle hani film setlerinde karşılaştığımız bir dekor neredeyse oluşturuyorlar. Zaman zaman olmadık bir olay bu dekorde bir yırtık ya da bir çatlağı sebep oluyor. İşte birisinin hayatına kıyması mesela işsizlikle, parasızlıkla, açlıkla e, mücadele ettikten sonra buna taketi kalmadığı zaman e, böyle durumlarda bu e, yandaş medyanın büyük bir telaşla aslında bu yırtığı e, çatlağa kapatmak için hep birlikte çalıştıklarını görüyoruz bu sefer de gerçekten öyle oldu yani benim kanımı donduran içerikte bir takım haberler çıktı işte işsizlikle ya da yoksullukla alakası olmadığını anlatmaya çalışan özürcü iktidar özürcüsü diyebileceğimiz bir takım adaylar falan çıktı oysa e, bu dekorun yırtığından gözüken arkada işte zaman zaman gördüğümüz e, büyük insanlık dramları var ve her dört gençten diyenin hatta daha fazlasının e, işsiz olması e, çok ciddi bir durum. E, genellikle seslerini duyamadığımız bu insanlara bir ses vermek için e, kurulduğu diye anlıyorum. Genç İşsizler Platformu bugün Genç Platformu'ndan Konuşmaya başlayacağız ve ona bağlı olarak genç işsizliğinin nedenlerini dünyadan ve Türkiye'den örneklerle ele almaya çalışacağız. Olası çözüm önerilerine kadar gidelim istiyoruz. Konumuz platforma kurucusu Doktor Murat Kubilay, lisans ve yüksek lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde işletme ve finansal matematik bölümlerinde tamamladıktan sonra İstanbul'a taşınıyor. Doktora çalışmalarına Marmara Üniversitesi'nde başlıyor. Araştırmalarını Londra'daki King's College'da uluslararası finans alanında tamamlıyor. Ee, gerek Londra'da gerek Türkiye'de finansal kurumsal danışmanlık hizmeti vermişliği var. Halen de bu görevlerine devam ediyor. Fakat bir yandan da e, siyasi ve sosyal meselelere ilişkin e, ekonomi temelli e, görüşlerini de yazılı ve görsel medyada görmek mümkün. Ben kendisini epey bir zamandır takip etmekteydim. E, Medyascope TV'de örneğin e, düzenli olarak yaptığı ekonomik analizler var. Ben bunların e, bağlantıların her zaman olduğu gibi e, açık bilincin Twitter' hesabından bu programın duyurusunda paylaştım. Oradan e, görmek e, mümkün. E, bu gelişin aydından e, Murat Bey ben sürü size bırakayım. İsterseniz önce Genç İşsizler Platformu'ndan başlayalım ki sona kalıp e, zaman azlığından e, sıkıştırmak zorunda kalmayalım. Nereden aklınıza geldi? Bu platformda neler yapıyorsunuz? Neler planlıyorsunuz? ve Bu platform sayesinde karşınıza pek çok vakanın insanlık hikayesinin çıktığını da tahmin edeyim Belki bunlardan başlayıp oradan genç işsizliğinin dünyada ve Türkiye'de karşılaştırmalı olarak durumuna bakalım isterseniz. Ee, şöyle söyleyeyim genç işsizler platformunu kurmaktaki ilk amacımız bu konunun e, aslında başka yapay gündemler yaratılarak arka plana atılmasıydı. Hani birilerinde bu sizin bahsettiğiniz e, oyunu bozması gerekiyordu biz de bozalım dedik gerçek gündem bu. Hani Türkiye'nin bekası diyorsak gençlerin bekası gençlerin bekasıysa bu kadar yüksek eğitim düzeyine ulaşmış insanlara onların hak ettiği bir şekilde istihdamın sağlanması. Fakat sadece iktidarda değil yani iktidarı zaten suçlamak kolay ne yapıp ne yapmadıklarını biliyoruz ama muhalefetin de bu konuya yeterince ilgi göstermediğini düşünüyoruz ancak her iktisadi problemin aslında bir siyasi kaynağa dayandığını bilirsek buradan yola çıkarsak demek ki politika yapıcıların önüne bunu daha net bir şekilde koymak gerekiyor. İkinci olarak da içinde bulunduğumuz neoliberal çağda bireycilik çok had safhada öyle olunca hem başarılar bireylerin hem de başarısızlıklar bireylerin oluyor ama gerçek hayat böyle değil yani şöyle bir rakam vereyim siz dörtte bir dediniz ama bazen oranlar insan trajedilerini anlatmaya yeterli olmuyor mesela 15-24 yaş arasında 1 milyon 290 bin kişi genç işsiz. Yaşı genişletirsek eğer 15-34 dersek 2 milyon 625 bin kişi işsiz. Şimdi bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman e, bu kadar kişinin eş zamanlı yanlış e, tercihler, yetersizlikler göstermiş olması mümkün olmaz dedik. Bu bireysel değil toplumsal bir sorun. Suçu da toplumu yönlendirenler dedik. Ama tabii ki içinde bulunduğumuz sosyo-kültürel ortam e, bireyleri kendini suçlu e, hissetmesine neden oluyor. Nedir? İşte... Doğru üniversiteye gidemedim doğru kentte yaşamıyorum ailemin yeterince olanakları yok gibi e, bu şekilde kendisine ile ilintili olan kısımlarda hatayı arıyorlar hayır böyle değil sistem yanlış. E, yeterince istihdam yaratmayan bir ekonomik politikası var. Bu ekonomi politikasının e, kötü yönetildiğinde daha da kötü sonuçlar yarattığında görebiliyoruz işte krizler yaşandığı zaman. E, dolayısıyla suçlu e, gençler değil bu kadar kişi olamaz. E, o zaman kendinizi suçlu hissetmeyin. Peki ne yapacağız? E, tabii ki bireylerin daha işi bile olmayan insanların Gücünü göstermesi en temel yöntemi dayanışma örgütlenme o zaman hani biz varız bakın göz ardı ediliyorsunuz Türkiye'nin sesi, gençlerin işsizliğidir lütfen hep beraber sesimizi çıkaralım birlik olalım topluma hak ettiğimiz yeri almak için etkimizi ortaya koyalım dedik bu şekilde yola çıktık çıktıktan sonra da karşılaştığımız hakikaten sizin de belirtiniz, bize ulaşan insanlar arasında çok ciddi insan dramları, trajedileri görüyoruz. Yani e, bazen bize öyle resimler atılıyor ki, yani tabii ki bunları e, doğruluğunu teyit etme imkanımız yok ama e, boş buzdolaplarını gösteren, bakın bu durumlara düştük, işte e, yakınlarımızı oldukça ciddi miktarda borçlandık diyen e, feryatlar var. Çok daha e, bunun başka boyutları var onlara biraz sonra geliriz ve vaktimiz olursa eğer ama e, yani daha temel bir sefalete götüren insanları bir sor, e, durum var ama sadece sefalet de değil hepimiz şöyle düşünüyoruz yani işte işsizlik zaman 1929 Amerika'daki büyük buhranı hayal edip işte orada her tarafta üstüne tabela ile işsizliğim iş arıyorum açım 3 gündür evime hiçbir şey götürmediğim gibi en kötü durumda düşünüyoruz ama oralara gelmeden insanın şerefiyle yaşayacağı mesleğini kendini gerçekleştireceği şeylerden çok uzak bir ...durum var, biz de ona dikkat çekebilmeye başladığımızı düşünüyorum. Evet, e, peki biraz e, genç işsizliğinin e, nedenlerinin e, işte siyasi yönetimde e, aranması gerektiğini... ...daha doğrusu siyasi yönetimin elindeki ekonomik e, gidişatta e, aranması gerektiğini e, söylediniz... Twitter'daki paylaşımlarımızdan birinde diyorsunuz ki iktidar sık sık ekonomi emin ellerde merak etmeyin e, diyor. Fakat günden güne çatırdayan ekonomideki gidişattan kim sorumlu? E, buradan yola çıkarak e, genç işsizliğinin e, nedenlerini belki dünya ile de karşılaştırmalı olarak Biraz inceleyebilir miyiz siz bir iktisatçı olarak da buna nasıl çözüm önerileri bulmamız gerekiyor diye sorduğum zaman bu soruyu da oraya bağlayacağım sonunda aslında. Şöyle söyleyeyim şimdi öncelikle işsizlikle genç işsizliği ayırmamız gerekiyor. <gülüyor> İşsizliğin tüm dünyada belirli nedenleri var. Örneğin şu andaki üretim sistemlerinde teknolojinin katkısı artıyor. Yani e, otomasyon, robot teknolojisi gibi şeyler mavi yakaları bayağı işinden etmişti. Yavaş yavaş makinelerin öğrenme sürecinin ilerlemesiyle birlikte beyaz yakada bundan zarar görecek. Tabii Türkiye gelişmiş batı ülkelerinden e, daha e, yavaş bir şekilde bu sorunları yaşıyor ama en nihayetinde yaşıyor. Çünkü daha çok iş gücüne dayalı sektörler Türkiye'de etkin. Bu bir neden. Şimdi ikinci bir neden var. Türkiye'nin seçmiş olduğu ekonomik sistem var. Yani bu özellikle AKP iktidarı döneminde daha çok dış borçlanmaya dayanan gerekiyorsa dışarıdan ithalatın yapıldığı ama içeri üretim yerine hizmetler sektörünün, inşaat sektörünün tercih edildiği bir sistem var. Bu arttırıyor ki şöyle bir şey söylemek istiyorum. İşsizliğin nedeninin kriz Sadece olmadığını belirtmek için 2012-18 arasındaki 6 yıllık dönemde Türkiye'nin ortalama büyüme oranı %5'in üzerinde ve bu süreçte işsizlik %3 arttı. Yani iktisat kitaplarının tam tersi gerçekleşti. Demek ki Türkiye'deki seçilen büyüme modeli yoksullaştıran, fakirleştiren bir büyüme sistemi. Son olarak üçüncü nedense Türkiye ekonomik krizi 2018 yılının ilk çeyreğinden itibaren girdiği için bu süreçte bir anda özellikle özel sektörde çok ciddi işten çıkarmalar başladı. Yani sadece iş alımlar değil benim bir nevi motor freni dediğim yani ekonomik aktivite yavaşladı ama daha da ötesi gerçekleşti. İşten çıkarmalar başladı. İstihdamda toplam sayıda ciddi bir azalma oldu ki bu yaklaşık bir buçuk iki yıllık süreçte kamu istihdamı dokuz yüz küsür bin kadar da artması rağmen. Aynı zamanda iş kuruyun kullandığı belli teşviklere rağmen bu neticede tabii ki işsizlik patladı. Şimdi en başta bir ayrım yapmıştım işsizlik ve genç işsizliği ayırmak lazım diye. Çünkü az önce bahsettiklerim hem işsizliğin hem de genç işsizliğin ortak olduğu alanlar ama bir de genç işsizliğin farklı bir alanı var. O da şu sizin eğitim politikanız ve insan kaynakları politikanız bizatihi bu sektöre ilk defa gelecek insanları çok etkiliyor. Örneğin siz e, yanlış üniversitelere, yanlış e, sayıda kişiyi ver, e, kaydettirirseniz, yanlış bölümlere kontajdan açarsanız ve insanlar da tabii ki 4-5 yıl sonra, 10 yıl sonra iş gücü piyasasında ne olacağını bilemeyebilirler. 16-17-18 yaşında tercihler yapılıyor, aileler yapıyor, aileler yeterli eğitime sahip değil, bilince sahip değil ki fütürologlar bile birçok kere geleceği öngörmekte büyük hatalar yapıyorlar. E, bunun neticesinde devletin yapması gereken planlama gerçekleşmeyince şu anda Türkiye'de bir anda özellikle diplomalı çalışan diplomalı mezun sayısı çok arttı. Ama iş gücü piyasası bununla doğru orantılı artmadı. Verimlilik getirince oluşmadı. Türkiye e, aynı şeyi daha verimsiz gittikçe yapan bir ülke. Eğer daha verimli yapıyorsa sadece teknolojiden ötürü yapıyor ve bu da tabii ki e, sermayenin sahibi olan kişilerin yanında bir kar alıyor. Dolayısıyla böyle bir e, genç işsizlik problemi oldu. Birkaç rakam söylemek istiyorum. Belki şaşırtacak. 15-34 yaş arasında en az 2 yıllık üniversite mezunu İşsiz sayısı 928 bin. Bu resmin sadece yarısı, diğer yarısında söylüyorum. İş gücüne dahi girmeyen aynı yaş grubunda yine en az 2 yıllık üniversite mezunu sayısı 947 bin. Bunun 721 bini kadın, genç kadın. Bu ne demek? Şu. İster tekrar iş bulamadığı için eğitim öğretme devam etsin. isterse toplumdaki muhafazakar nedenlerden dolayı ev işleriyle yalnızca meşgul olsun ya da İş bulma ümidini yitirmiş yani uzunca zamandan beri iş arama ihtiyacı hisseden ama iş bulabileceğini inanmayan ve bu nedenle de TÜİK istatistiklerinde işsiz sayılmayan da çok büyük grup var. Bunları da eklediğimiz zaman aslında Türkiye'deki genç işsizliğin çok daha büyük boyutta olduğunu görebiliyoruz ki şunu da söyleyeyim uluslararası tanımlara göre işsiz olmanız için şu gerekiyor TÜİK de aynen bunu kullanıyor. Son bir ayda iş arama kanallarından en az birine başvuru yapmış ve iki hafta içerisinde başlamaya hazır olmak. Evet. Şimdi e, bu tabii ki normalde güzel uluslararası bir standart ama bu standartlar gelişmiş Batı Avrupa ülkeleri için yapılmış. Yani Türkiye'de yüz binlerce ücretsiz aile işçisi var tarlalarda çalışıyor veya anne babasının dükkanında marketinde çalışıyor. Düşünün haftada sadece bir saat çalışıyorsunuz çok düşük ücret alıyorsunuz. Asgari ücretin altında alıyorsunuz hiç fark etmez gene çalışıyor sayılıyorsunuz. Yine askeri ücretin altında çalışan, anca, e, iş güvencesi olmayan. Sigortası olmayan yani bir nevi gelecekte emekliliğinden feragat etmiş insan grubu var. Bunlar da çalışıyor sayılıyorlar. Yani tüm bu, bu diğer boyutları eklediğimiz zaman genç işsizliğin istatistik olarak çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Şimdi tabii size bayağı bir sıkıntılı bir e, durumu anlatmış oldum. Muhtemelen zaten siz de bu hassasiyeti göstererek beni davet ettiniz ama sanıyorum siz de dinleyiciler de durumun çok daha e, sıkıntılı olduğunu anlamıştır ama birazcık daha maalesef moral bozmak durumundayım. Şöyle... Türkiye'de son dönemde artan üniversite işsizliği, e, şaşırtıcı haber şu, yaklaşık son 4 yıldır genç üniversiteli işsizlik oranı artmıyor. Peki sayısı artıyor çünkü üniversiteli sayısı artıyor. Kötü haberse şurada, bu aslında bir barajın, e, bir baraj var, arkasında çok büyük bir rezervuarda birikmiş üniversite mezunu var. Çok az bir kısmını biz bunun işgücü piyasasına akattık. Rekor kırıldı. Daha şu anda Türkiye'de 7 milyon 740 bin üniversite öğrencisi var. Bunlardan her yıl 600-700 bini mezun olacak. Birkaç yüz bini hariç doğrudan hepsi işsiz grubuna düşecek. E, çünkü bunu nereden biliyoruz? Şöyle biliyoruz. Son üç yılda e, üniversite işsiz sayısı iki katına neredeyse çıktı ama işsizlik oranı aynıken iken üniversitelerde. Demek ki pay arttıkça e, bu da gelişmeye başlayacak ve e, işin boyutunun daha kötü olduğunu anlamış olacağız. Ee, i̇sterseniz birkaç cümlede buradan çözümlerle ilgili bir şey söylemek istiyorum hani Görüldüğü üzere e, hem genç işsizlik hem işsizlik çok daha e, büyük nedenlere dayanıyor Yani e, örneğin Türkiye'nin e, bir askeri ücret kararı var bir emeklilikte yaşa takılanların problemleri var Bunları e, hükümet Cumhurbaşkanı Erdoğan istediği zaman imzalar doğrudur yanlıştır iyidir kötüdür önemi yok sorunlar bir şekilde çözülebilir ama işsizlik öyle bir şey değil. Biz sosyalist bir hükümet, e, yönetim biçimde değiliz. Yani zorlamayla insanlar işe alınamıyor. Zaten serbest piyasada bunun böyle olmadı biliyoruz. Hiç hükümetin e, telkinlere bakmaksın, işten çıkarmalar devam edebiliyor. E, böyle bir ortamda neden bahsedebilirsiniz? Sistemi değiştirmeniz gerekiyor. Yani başka türlü şu anda Türkiye'nin içinde bulduğu iktisadi sistemin istihdam yaratmaması... Demek ki yanlış sistemi seçtiğimizi gösteriyor Son iki yılda yaşadığımız türbülans O yanlış sistemi iyice kötü bir şekilde yönettiğimizi gösteriyor Bunları değiştirmeden maalesef çözüm bulamayız Son olarak gençlere özel olan durum ise şu Çok acil ama çok çok acil İlk ortaokul seviyesinden, lise seviyesinden başlayarak yüksek öğretimde dahil olmak üzere yeni bir eğitim ve insan kaynakları planlaması da ihtiyacımız var. Türkiye'de şu anda yanılmıyorsam 1,6 milyon imam tipli öğrenci var. Ee, çok ciddi bir açık öğretimleşme var. Bakın bu bahsettiğim ortaokul lise düzeyinde ve çoğunlukla Şanlıurfa'lı, işte Batmanlı, Bitlisi, genç, küçük kızları... Evlerinden çıkmasınlar ama bunu hukuki uyduralım diye gerçekleştirilen bir açık öğretimleşme var. Bunları çözmezsek biz genç işsizliğinde çözemeyiz. Neticesinde korktuğumuz şeyler işte az önce size bahsettiğim hayali işgücü barajının bir anda gövdesinin çatlaması ve ardından da yeni yüz binlerce işsize yol açar. Yani son cümle olarak bu konuda şunu belirtmek istiyorum ki konu hakikaten. İktisadi, iktisadi nedenler tamamen siyasilerin tercihinin bir sonucunda. Dolayısıyla burada yepyeni şeyler denemek durumundayız. Evet, ben de bu noktada pardon bir şey sormak istiyorum. Yani gerçekten ürkütücü hatta tüyler ürpertici bazı rakamlar var. Bunun neler getirebileceği konusunda işte kötü eskiden okuduğumuz şeylerde işte Karl Marx'ın, e, yedek sanayi ya da yedek işçi ordusu e, dediği şeylerin nelere yol açabileceği konusunda toplumsal büyük problemlere e, gidebileceği konusunda işte Seyfettin Gürsel'le çeşitli programlarımızda da konuşuyoruz iktisatçı ekonomist e, bunun e, baya özellikle de işte bu durumda kalan kişilerin kült liderler ve Demagog tipi insanlar şeyinde kendilerine ihanete uğramış gibi gördükleri, kendilerine ihanet etmiş gibi gördükleri şeylerden de öce almak isteyen bir takım yani eski mitik bir geçmişe dönme arzusu ve kaybolan bir şan şerefli geçmişe dönme arzusunu da besleyen ve bunun mesela İtalya'da ve Almanya'da 1930'larda Büyük Ekonomik Buhran'ın da biraz önce sözü geçti. Büyük Ekonomik Buhran'dan sonra feci sonuçları olduğunu biliyoruz. Böyle bundan da bir iki kelimeyle bahsedebilir miyiz? Neyi getirebilir? Özellikle genç işsizlerin bu yoğunlaşması. O zaman bu sefer kötü değil iyi bir haber vereyim size. Çünkü şöyle benim görüşüm yani biraz kendi mesleğimle birleştirerek okumalarımla birleştirerek şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi tabi küresel faktörler çok önemli genelde Türkiye'de bu göz ardı edilir ama yerel faktörler de bir o kadar önemli. Türkiye'deki her problemin sorunu hükümet değil ama çok önemli birçok sorunun da temeli buradan kaynaklı. Şimdi genelde bu tip daha önceki 1920'lerde 30'lardaki hayal kırıklıklarında dünyada liberal ekonomik bir sistem uygulanıyordu. Bu tutan, tut, kendi başarısına ulaşamadığı zaman da daha faşizan yapılar tercih edilebiliyordu ama Türkiye'de biz zaten onu şu anda yaşıyoruz biz hali hazırda bunu yaptık ve şu anda Türkiye için alternatifler bir faşist veya bir komünist yönetim değil daha alımlı bir sosyal demokrat veya daha alımlı bir liberal demokrat sistem çünkü biz zaten şovenist milliyetçi veya hafif din muhafazakarlığa bulanmış bir piyasa ekonomisi zaten şu anda yaşıyoruz. Hani Erdoğan kalacak mıdır devam edecek midir AKP güçlenir mi zayıflar mı? bunları hani bu programın doğrudan bugün konusu olmadığı için değinmiyorum ama şunu belirtmek isterim sanıyorum Siyasi İslam ve onun iktisadi e, yönetim biçimi e, miadını Türkiye'de dolduruyor. Ama yerine bir şey konabilecek mi? Bence bu uzun bir arayış içerisine girecek Türkiye. Ama o arayışta işte düşündüğümüz kadar da e, yumuşak geçişli olmayacak sancılar olacaktır. Çünkü insanlar geleceklerini hakikaten kaybettiklerini her fark ettiklerinde e, bunun bir toplumsal tepkisi oluşacak. Tabi buradaki anahtar, e, soru şu. Acaba bunlar bir sosyal patlamaya dönüşebilir mi? Evet. Şeklinde. Benim tahminim 2020 bunun için henüz bu tip koşulların tam manasıyla oluşmadığı bir yıl yani toplum hala bir şekilde kaderini değiştirebileceğine inanıyor bireysel tamamen umutsuzluğa düşmüş durumda değil. İkinci olarak da hala tabii ki burada bir can korkusu var. Hükümet ile güvenlik bürokrasi oldukça yakın çalışıyorlar. Ancak Erdoğan'ın ve onun hükümetinin ve onun sisteminin zayıfladığı görüldüğü takdirde ikinci bir finansal istikrarsızlık da tıpkı 2018'deki gibi İnsanların umudunun yitirilmesiyle ve özellikle bir şeyin altını çizmek istiyorum. Benzer bir doğal gaz zammı 2019 ekibi 2020'nin de sonunda olursa o zaman 2021'de gerçekten e, uzunca zamandır gezi olaylarından beri gözlemlemediğimiz farklı çok daha boyutlu şeyler görebiliriz. Peki ben de o zaman şimdi programda biterken başladığımız noktaya genç işsizler platformuna döneyim. Ee, geçen hafta bu İstanbul Üniversitesi'nden bir öğrenci canına kıydı diye programa başlamıştık. Tam o sıralarda bir yandan da İstanbul Üniversitesi'nde büyük protestolar olmaktaydı. Çünkü e, üç öğün yemek yiyebilen e, üniversitenin e, yemekhanesinde öğrenciler yalnız bir öğün yiyebilecek denmişti. Ve bu protestolarda aslında nasıl e, bıçağın kemiğe dayanmış olduğu bir durumla karşı karşıya olduğumuzu da Görmek mümkün yani bütün e, polis e, zorbalığına coplanmaya gazlanmaya falan karşı e, bu öğrenciler e, canları yanarak e, orada işte e, yemek e, haklarını savunmaya çalışıyorlardı. Buradan da yola çıktığımız zaman e, siz genç işsizler platformunda neyle karşılaşıyorsunuz bununla bitirsek yani. Ee, tamam işsiz bir genç her şeyden önce belki bir iş sahibi olmak istiyor elbette fakat bunun yanı sıra yani bir iş sahibi olup kendisini kurtarmış e, tırnak içinde söyleyeyim olmanın ötesinde de herhalde bu gençlerin gelecekle ilgili kendileriyle ilgili ve kendi kuşaklarıyla ilgili kaygıları düşünceleri istekleri e, olsa gerek e, siz nelerle karşılaşıyorsunuz? Tırnak içinde belirttiğiniz kendilerini kurtarmak kısmına özellikle değinmek istiyorum. Şöyle ifade edeyim. Biz tabii platformun ismini işsizler, genç işsizler olarak koymuş olsak da aslında iş gücü piyasasında hak ettiğini alamayan her tip gençleri ilgilendiren konuyu bir şekilde kendimizi mal etmiş durumdayız. Şöyle söyleyeyim. İşsiz değilsiniz. Tamam güzel bir haber ancak maaşınız çok düşük. Ancak sigortanız yok ancak e, kıdem alamıyorsunuz ancak çalışma saatleriniz çok uzun ancak e, sigortanızı yatmadığı için ilerideki emeklerinizden feragat ediyorsunuz ancak iş güvenceniz yok. Her gün eve gittiğinizde acaba kiranızı düzenli olarak ödeyip ödeyemeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Veya çok iyi okullardan mezun olmuşsunuz. Bunun için yıllarca uzunca yıllar çalışmalar yapmışsınız, emek vermişsiniz. Bunun karşılığını alamıyorsunuz. Yani bahsetmeye çalıştığım şey bu işin çok daha fazla boyutu oldu. Özellikle bugün burada birazcık daha diplomalı sizlere üniversitede sizlere değindik. Örneğin bir KYK borçları sorunu var. Yani maça siz sıfırdan dahi başlamıyorsunuz. Eksiden başlıyorsunuz ki şöyle basit Bıraktan vermek istiyorum. Ee, şu andaki sistemde lisans öğrencileri ayda 550 TL alıyorlar. Bunu 12 ay 48, 4 yıl hesap ettiğimiz zaman 26 bin liranın üstündeki bir Bord çıkıyor. 2 yıla kadar öteleyebiliyorsunuz. Burada da beyaz eşya enflasyonuyla bu artıyor. Bu da yaklaşık 30 bin TL'ye geliyor. Şimdi düşünelim çıkan yeni bir mezun zaten iş bulma süresi bir yılı geçiyor. Hadi buldu diyelim. Buldu işte e, asgari ücrete yakın altında veya biraz üstünde alacak. Kendi hayat giderlerini karşılayamayacak. Hele hele kirayı ödemek zorundaysa çok daha sıkıntılı bir duruma düşecek. Bir yandan da bu borçları ödeyecek. Şimdi bu bir nevi eski usul e, pranga. Yani bu kredi borçlarıyla ve şu anda mecliste görüşülüyor bunlarla ilgili ne yapılabilir diye maalesef durumun problemin büyüklüğü anlaşılmamış faizlerinin silinmesinden bahsediliyor ama faizlerinin silinmesi o sadece bir köpük kısmı ana parası bile çok ciddi bir problem. Çünkü eğitim sisteminde biz şunu yaşadık taşralaşma örneğin son dönemde çok fazla sayıda üniversite açıldı. Büyük şeyler yaşayanlar birazcık özel üniversitelere fazla dikkat ediyorlar ama toplum çok ciddi bir kesim buraları parayı ödeyemediği için... ...devlet üniversiteye gitmek istiyor ama... ...açılan yeni kontenjiler hep Anadolu'da. Örneğin Türkiye'de en çok üniversite öğrencisi... ...il başına, nüfus başına düşen nerede desem... Karabük olduğunu %21 olduğunu muhtemelen tahmin edemezsiniz. İkinci olan Isparta 18,39 onu da tahmin edemezsiniz ama öyle. Bu şu demek aileler buradaki öğrenciler için çok ciddi bir e, maddi yükümlülük altında kalacaklar. E, mezun oldukları zaman aileler bunu ödeyemiyorlarsa e, kim ödeyecek? Tabii ki öğrenciler ödeyemeyince ne olacak? Faiz binecek ve işte bunların neticesinde de bahsettiğiniz sizin diğer boyutları işsizliğin ortaya çıkmış olacak. Yani dolayısıyla şöyle e, bu kısmı tamamlamak istiyorum. İşsizlik bu olayın sadece bir boyutu, i̇ş, boy, iş gücüne girmemek veya uzayan mesai saatleri veya e, yetersiz ücret, sigortasızlık, iş güvencesizliği bazen tehlikeli işleri kabul etmek durumunda kaldırız. Yani iş güvenliğinin noksanlığı gibi başka boyutlarda var. E, bunların hepsini bir araya koyduğumuzda bir önceki soruyla da birleştirirsek eğer birazcık daha bu... E, Kaynamakta olan tencirlik suyun altı yanarsa yani ekonomik koşullarda genel bir kötüleşme tekrardan yaşanırsa o zaman hakikaten gençler tepkilerini daha farklı göstermek durumda kalabilirler. Çünkü hakikaten çok ümitkar bir gençlik var. Hani ben bunu kendi gözlemlerinde e, ...nicel olmayan, nitel bir şekilde... ...söyleyebilirim. Ama aynı şekilde... ...bu ümit, bu heyecan... ...yitirildiği zaman, tam tersine döndüğü zaman... ...o zaman çok farklı bir dünyaya gireriz. O yüzden de yani şunu söylemek istiyoruz... ...Türkiye'de çok popüler bir kelime oluşum beka. Evet, bir beka meselesi var... ...ama bu gençlerin ve dolayısıyla... ...Türkiye'nin beka meselesi. En önemli sorun budur. Evet, galiba... sürende tam sonuna geldik ama... ...platform olarak... Bir, bir cümleyle ne işleviniz, temel işlevinizin ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Bir de size nereden ulaşabilir insanlar? Evet. Teşekkür ediyorum. Biz şu andaki gençliği çoğunlukla şöyle tanımladık mezun işsiz borçlu eğer kendinizi bu şekilde ve buna yakın hissediyorsanız yani iş çalışıyorsunuz ama iş güvence sorununuz var ücretiniz düşük kendiniz geçinemiyorsanız işte o zaman bir şekilde birlik olmak gerekiyor lütfen bize özellikle Twitter sayfamızdan veya web adresinden lütfen ulaşsınlar. Genç işsizler e, org veya et genç işsizler hem Instagram'dan hem de Twitter'dan He, e, şu anda e, birçok e, veriyi paylaşıyoruz dramları paylaşıyoruz haberleri paylaşıyoruz. Onlar da gelirlerse daha büyük bir payda oluşturmuş oluruz ve bu şekilde de hakikaten belki bireylere iş bulma imkanımız olmaz ama yarının daha kötü olmasını engelleyecek bir şekilde politika yapıcıları uyarma ve birbirimize de psikolojik destek sahibi olma durumumuz olur. Yalnız olmadığını hissetmeyelim. Evet. Yani. Kesinlikle. Anahtar kelime de yanışma ve yalnız olmama evet anlaşılıyor. Evet. Çok önemli bir platform. Ben bu bağlantıların hepsini e, bu programın Twitter duyurusundan da koydum. Oradan da isteyenler ulaşabilir. E, Türkiye'nin gençliği, Türkiye'nin geleceği sahiden, e, Türkiye'nin bekasını işte Libya çöllerinde değil, kendi gençliğinde e, aramamız, bulmamız, çözüm üretmemiz lazım. Evet. Çok güzel bir program oldu teşekkür ederiz Çok teşekkürler Bugün konuğumuz iktisatçı Doktor Murat Kubilaydı Genç İşsizler Platformu'nun da kurucusu kendisi Gelecek hafta gelişim psikolojisi çerçevesinde Profesör Bilge Selçuk konuk edeceğiz Bir Aksilik Olmazsa ve yeni çıkan kitabı Bugünkü konulara da temas edecek bir şekilde İnsan Her Koşulda konuşacağız. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Murat Bey çok teşekkürler. Murat görüşmek üzere efendim. İnce davetiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Açık Bilinç Güven Güzel Dere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz açık gazeteyi. Ben Diniz Ömer Madre, Can Tonbil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Yeah.